지금까지 뉴스 스토리였습니다. Kainat, bugün 8 Nisan Perşembe, yıl 2010, ay 4, gün 98, Kasım 152. 1431, Hicri-i Rebülahir 23, 1426, Rumi Mart 26. Fırtına. Günün sözü, bilim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa bilim seni korur. Hazreti Ali. Günün tarihi, 86 yıl önce bugün... 8 Nisan 1924'te Şer'iye mahkemeleri lağvedildi ve kadıların yerini hakimler aldı. 54 yıl önce bugün 8 Nisan 1956'da Seyhan Barajı Hizmet'e girdi. Yemek listesi gün 98, kuru köfte, patlıcan kızartması, zeytinyağlı kadın fasulyesi, salata, krem şokola. Büyük Saatli Marif Takvimi <Gülüyor> Suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier rand et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quichotte de la Mancha. <musique> Écoute-moi, Tu es trop gris, tu es trop roulet, abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi dans tes seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, donc tes côtés, sans peur. Et le vent de l'histoire chante en moi. Pourvu mène à la gloire. Et moi, je reprends J'en suis fier Regardez-moi, vous les dragons Les sorciers, les sorcières Votre règne se meurt aujourd'hui Regardez-moi, la vertu Flambe dans ma bannière Regardez-moi, un chevalier fouté. Oui, c'est moi, dans tes côtés, seigneur de la manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, dans tes côtés, sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. Et j'en suis fier, d'ailleurs qu'importe l'histoire. Bir Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç hazırlayıp sunuyorlar ve günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da hem Jacques Brel'e hem de Don Quixote'ye ve Cervantes'e de gönderebiliriz herhalde. Jacques Brel, Belçikalı, şarkıcı, besteci, şansoncu ve son derece... Önemli bir yere sahip şanson dünyasında kendisinin şair olduğunu kabul etmiyor ama kendisine çok sayıda etkilediği pek çok insanda onun bir ozan olduğu kanaatinde. Onun doğum günüydü 8 Nisan 1929'da doğmuştu ve 1978'de de hayata veda etmişti. Çok önemli bir müzisyen onun doğum gününü bu Don Quixote, L'homme de la Mancha, daha doğrusu Manchalı Adam, müzikalinden 1968'de sergilenen müzikalden 68 ruhunu da oldukça devrim ruhunu da yansıtan şarkılarından birinde dinleyerek açılışımızı yaptık. Evet, Kırgızistan'da hükümet devrildi mi ne oldu? Öncelikle günün en önemli haberi o herhalde diye bakabiliriz. Kırgızistan'da hükümet devrildi. Yani e, benim görebildiğim haberlerde en azından devrik e, yerine geçici bir e, hükümet muhaliflerden kurulmuş durumda. Yani muhalefet yönetimi ele geçirdiğini söylüyor. Hatta bu devrim tabii yani seçimde muhalefeti ele geçirmekten öte e, bayağı bir ayaklanma ve arkasından da e, ölüler, yaralılar, işte kaçan polisler vesaire derken de bu haber geldi. Evet, çok da ilginç bir şey oldu çünkü e, yani televizyonu ele geçirmiş oldukları için muhalifler hı hı. bütün sokaktaki şeyleri de olup bitenlerin büyük bir kısmını da canlı yayın olarak seyretmek de ilk defa oluyor herhalde. Bir kere de Yugoslavyada da böyle bir şey olmuştu ama bu daha da şaşırtıcı bir şey. Milliyet Gazetesi bugün e, ilginç bir tespitte bulunmuş. Canlı yayında kanlı isyan diye. Dünya televizyonlarından naklen dünyanın televizyonlardan naklen izlediği Kırgızistan'daki isyanda yaklaşık 100 kişinin öldüğü, yolsuzlukla suçlanan başkan Bakiyev'in kaçtı. muhalefetinde geçici yönetim kurduğu söyleniyor. Tabii bu arada e, Gistco'ter'in de haksız çıkmış oldu bununla birlikte. Çünkü e, Devrim televizyondan yayınlanmayacak. E, diyordu. Diyor, evet. Yayınlanabiliyormuş. Tabii Xerox sponsorluğunda değil ayrı bir konu ama <gülüyor> İlginç bir şey yani göstericiler üç kentte parlamentoyu ve resmi binaları işgal etmiş ve rehin alınan ve gösterilerce dövüldü göstericiler tarafından dövüldüğü öne sürülen bir İçişleri Bakanı'nın da ağır yaralanması olayı var. E, i̇syancılara göre aslında e, öldü yani daha doğrusu televizyona çıkan bazı isyancılar e, cesedini işte e, devlet dairelerinden birinin binasında gördüklerini. Söylediler ancak e, hükümet devrilmeden önce şöyle bir açıklama yaptı. Ölmedi ağır yaralı e, durumu çok ciddi ancak e, görüşmeler sürüyor hala rehin demişlerdi. Galiba oralarda bir yerdeyiz çok net tabi e, tekil ve parça parça haber alabilmek mümkün değil henüz Kırgızistan'da. Evet yani 5000 kişi Bakiyev'in ofisinin yakınlarında toplanmış ve polisle çatışma var. Bişkek'te, Talas'ta ve Narın kentlerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildiriliyor. Başbakan Usenov'un istifasıyla yönetim muhalefetin eline geçmiş durumda. Ankara'da kriz masası kurulmuş. Neden bilmiyorum ama Kırgızistan'la çok yakın ilişkileri var Türkiye'nin. Ee, orada Washington e, Amerika'da da bugün büyükelçi de konuşuyordu onunla ilgili olarak e, yayında dinledim. Yani 150 kadar orta büyüklükte şirket faaliyet gösteriyor ve oldukça önemli bir varlığı var. İşte Türkiye'de üniversite hatta bizim haber merkezimizde çalışan arkadaşımız Bülent Namal da orada bir üniversite radyosu da radyosunda çalışıyordu. Açık radyo Örneği üzerinden kurulmuş bir modeli de vardı. Tabii kendisine ulaşamadık henüz ama onunla bir bağlantı kurarsak olabilir. Şey ilginç yani Kırgızistan'da Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Nejat Akçal'la Bişkek'teki olaylar sırasında bazı Türk iş yerlerinin de yağmalandığını ama Türklerden neyse ki ölen ya da yaralanan olmadığını söylüyor. Hülya Polat konuşmuş. Ona kulak verebiliriz belki Büyükelçi Necat Akçal'la konuşmasına. Ülkenin diğer büyük şehirlerine yayılan ve bu sabah itibarına bir gözlenen hükümet karşı grubun işgal eylemi, hükümet yanlısı binaları işgal eylemi giderek boyut kazanmış. Ve bugün Cumhurbaşkanı Bakiyev'in bulunduğu Beyaz Ev'in önünde büyük ve önemli derecede olaylar belirlene gelmiştir. Bu arada gelinen bu aşamada bugün itibariyle bugün burada saat on buçuk. Bizler sefarette olayları takip etmeye çalışıyoruz. Kırgız Devlet Televizyonu binası muhalefet güçleri tarafından ele geçirilmiş durumdadır. Bu çerçevede buradan yaptıkları yayınlar meyanında Beyaz Evin, yani Cumhurbaşkanı Bakı büros bürosu olarak telakketini Beyaz Evi'nin ele geçirildiği ilan ettiler. Meclis binası muhalif güçler tarafından işgal edilmiş durumdadır ve kısmen yağmalanmış durumdadır. Pahaya çevireceğim bir başka bilgi de Cumhurbaşkanı Bakı Evi'nin terk ettiği eski güçler bakanı tarafından açıklanmıştır. Eski güçler bakanı bu isim Alip Bek Çekşen Kuloğ'dur. Muhalefede mensup önce gelen bir isimdir, önemli bir şahsiyettir. Bu arada tabi bu kabil eylemlerinin tabi bir şeyi yağmalama olayları başlamıştır bugün itibariyle. Bazı Türk iş merkezleri ve mağazalarında yağmalama girişimlerinde maruz kalmışlardır maalesef. Evet, Büyükelçi konuşuyor. Bu konuda bilgi en taze ve yakın bilgi. Büyükelçi Akçal'dan geldi. Neşet Akçal'dan, Kırgızistan Büyükelçisi Türkiye Cumhuriyeti'nin. Baya ciddi bir varlığı var Türkiye'nin orada ilişkileri ilk yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırgızistan bağımsız olunca ilk tanıyan ülkelerden de biri Türkiye ve hem ticari alanda hem kültürel ilişkiler alanında ciddi ilişkiler olduğu anlaşılıyor. Dün birkaç tane de milliyetçi blokta e, takip edebildiğim şey oldu Kırgızların Türk olup olmadığı e, tartışılmaktaydı yani bu Bunun ilginin bir kısmı da, bir tarafı mı var herkes Türk değil mi ya tabi en nihayetinde herkes Türk ama hani zbeğöz öz ari Türk mü önemli kısmı herhalde bu ee, yani Kırgızistan'da Türkler yaşadığına dair veya Kırgızistan'ın bir Türk memleketi yurdu olduğuna dair bir hissiyat varsa hatırlayamadım tam hakikaten o Türkiye coğrafyaya dahil miydi Kırgızistan diye. Ee, zaten bu ilgi, sevgi ve alaka çok daha manalı bir hal alıyor. Evet. Şimdi muhalefet mesela Sovyetler Birliği dönemindeki KGB'nin yerel biriminin bir devamı imiş Kırgızistan Gizli Servisi. Onun da merkez binasını ele geçirmiş durumdalar. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü de Durumu yakından takip ediyoruz demiş Şiddet ve yağma haberlerinden endişe duyduk Bütün tarafları şiddetten kaçınmaya ve itidalli davranmaya çağırıyoruz demiş Bu her zaman bu yönde açıklamalar gelir zaten Yalnız Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsünün adını, adını biliyor musun? Mike Hammer Hakikaten <gülüyor> Mike Hammer, Evet İyiymiş <gülüyor> Sahte isim olabilir mi? Bayağı şey sözcüsü mü? Güvenlik konseyi sözcüsü. Ya işte güvenlik Olsun. müvenlik falan be. Ha ne bileyim. <gülüyor> Mike Hammer öyle demiş açıkçası. Mike Hammer diye okunuyor herhalde ama ben tabii bizim gençliğimizi süsleyen Mickey Play'nin ünlü roman kahramanını andım. Yani... Bu arada e, Kırgızistan'la ilgili daha önceden vermiş olduğumuz birkaç tane haber hatırlıyorum ben. Daha çok bu Manas üst üstünden ee, Kırgızistan açık gazete konu olmuştu. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu Orta Asya stratejik oyununda e, önemli üst noktalarından biriydi. Zaten bu yolsuzluk için ayaklandılar e, cümlesini duyunca açıkçası benim aklıma daha çok bu geldi. E, öyle bir ülke durumundaydık Kırgızistan e, daha fazla para verene üst satıyordu ülkede. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Sonuç olarak da her ikisi de üst açmışlardı. Öyle bir mutlu sona varılmıştı. Evet bu Great Game büyük oyun dedikleri hikaye 18. 19. yüzyılda Hindistan'ın konusundaki rekabeti hatırlatıyor diye yazmış zaten Nick Child'da BBC News'dan bir haberde. Yani tam şeyinde kokpitinde diyor bütün bu büyük oyunun süper devletlerin planlarının odak noktasında bulunuyor. Ya Amerikan Büyükelçiliği ve Güvenlik Konseyi'nden işte Amerikan'ın güvenlik birimi neyse onun adını unuttum. Şimdi Macammer'in açıkladığı gibi ciddi endişe duyuyoruz diyorlar. Tabii bizim e, Türkiye'deki, Türkiye'nin Büyükelçisi Akçal'ın da sözlerinde bir şey dikkatimi çekti. Bu gibi olayların tabii uzantısı olan yağma olayları görünüyor dedi. Yani o da kabullenmiş artık. Tabii. <gülüyor> Durumu normal karşılamış yani. Ya benim ilgimi çeken şerden biri de aslında mesela BBC'nin haberinde de gizli olan ya dünya perspektifi 2001'den beri belli şeyler üzerinden oluştu. işte şey gibi biraz milli siyaset belgesinin çok aktif olduğu dönemlerde olduğu gibi Türkiye'de iki tehdit vardır. Biri bölücülüktür biri de şeriattır diye başlayan bütün cümleler ve tüm dünyayı bölücülük ve şeriat perspektifinden okuyan harika zekalar mevcut ülkemizde. Biraz buna benziyor durum. Veya BBC'den mi kaynaklanıyor? Batı ülkelerinden mi kaynaklanıyor? Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama şunu söylemiş BBC. Batı'nın bölgedeki istikrar yönetim ve enerjiye erişime ilişkin kaygılarının yanında... ...İslamcı militan hareketinin yayılması gibi kaygıları bulunuyor. Her an bir İslami durum ortaya çıkabilir ve... ...der misin? Yardıma, desteğe, halkı kurtarmaya, demokrasi getirmeye falan. Hı? Kalkıp gider miyiz? Yok açık gazete olarak Yok mı? biz değil canım hani Türkiye adına konuşuyordum ben. Daha doğrusu Türkiye'de abisi, babası, dayısı birileri söylerse hani NATO falan birlikte piknik gibi. Olur mu canım öyle şey? Olmaz değil mi öyle şey? Manas destanını baştan mı yazacağız yani? şimdi. İşte ikinci Manas destanı belki de böyle yazılır. Yalnız Manas hava üssü tabii çok önemli bir şey Amerikan. De, askeri üssü için diyor Nick Charles'ın analizi aslında. Hı hı dikkat çekici noktalara da değiniyor. Yani temel, stratejik bir nokta. Özellikle Özbekistan'daki K2 adlı üst kapatıldığından bu yana Amerikan'ın Af Afgan operasyonları açısından başlıca merke askeri merkezlerden biri olmuştu diyor. Yani stratejik bir analiz geliştirmeye çalışmış. Nick Child yani Amerika ile Özbek hükümetleri arasında ilişkiler de gergin son, yani Washington tabi özellikle Afganistan'da operasyonlarını sürdürmek istiyor. Nobel Barış Ödüllü Obama'da bu savaşı bitirmeden geri dönmeyeceğim dedi yani Kırgız makamları da Washington'da Moskova kartlarını birbirlerine karşı oynamış ama anlaşılan çok başarılı olamadı söylenebilir son durumda Kurman Bek Bakiyev Cumhurbaşkanı Manas için üssü için ödenen kira konusunda Washington'a ciddi bir baskı uygulamaktaydı diyor. Ama 2009 başında Rusya'nın verdiği yüklü bir yardım taahhüdünü de arkasına alıp üssün kapatılacağını açıklamış Kırgız Lider. Barack Obama da Manas üssünü kullanmaya dev, dev, devam etmesi için bizzat devreye girmiş. Gayet kritik bir yer yani ve transit merkezi olacak, kullanılacakmış manası üstü. Ama diyor ki işte örneğin Afganistan'daki operasyonlar tümüyle biterse uzun dönemde ne kadar taahhütte bulunacağı tartışmaların fitilini ateşledi diyor. Batı'nın ve Amerika'nın taahhüdü. E i̇şte Rusya ve Çin'de var. Büyük oyun oynanıyor. Bizim aklımız ermez bunlara. Ya aslında çok da zor dil gibi geliyor bana gazeteci perspektifiyle. Bütün anlamaya kalkarsak evet bence de yani aklımız ermez. Ama ne olduğunu standart tek bir kural üzerinden okumak çok zor olmasa gerek. O da hani parayı takip edersek. Muazzam yolsuzluklar <gülüyor> oldu şüphesiz bir kere yani. yani. Bu kadar çok paranın ve bu kadar çok pazarlığın ve bu kadar çok para pazarlığının döndüğü bir ülkede eninde sonunda bir... ...kıtlama e, olma ihtimali... ...zaten yükselir diye düşünüyorum. Bu da herhalde bunun sonucu ama... ...ne oldu tam olarak... E, ...devrimi yapanlar kim bilmediğim için... ...zorlanmaktayım. Bu konuda bilgi bulmak... ...gerçekten e, bayağı ekmek kırıntısı... ...aramaya benziyor ormanda. Bunda bilmiş değil tarafımdan en azından. Sizde var mı bilmiyorum ama... Yok Bülent'i bulabilirsek... ...bir bilgi edinebiliriz belki. Oraları bilen birileri lazım galiba hakikaten. Ha, orada... Yazılı çok az şey var çünkü. Yani evet... Öte yandan bir başka önemli e, gelişmeden de bahsedebiliriz belki. Tayland'da da olağanüstü yönetim ilan edilmiş. Olağanüstü hal pardon. Yani bir aydır Tayland'da muhalifler de ayaklanma halindeler Orada gömleklerle, e, renklerle Hı -hı. işaret ediliyor. O, gene çok iyi bilmediğimiz konulara giriyoruz ama. Başbakan Abhisit Vecai Civa'nın istifası talebiyle eylemlerini sürdürmüş muhalifler. Ve bugün, dün yani parlamento kapısına dayanmış durumdalar. Bakanlar bir helikopterle binadan kaçırılmış. Orada da bayağı ciddi şeyler var yani. Orada zaten sokaklar haftalardır boş kalmıyor. Ve gittikçe de büyüyen bir kalabalık olduğuna dair haberler geliyordu Tayland'da sokaklarda. O kendi kanlarını... Evet, boyol evet. olarak kullananlar da orada. Değil mi? Kanlarını bidonlara doldurup hükümet binasına fırlatan, işte merdivenlere döken fan eylemciler de olmuştu. Kırmızı gömlekliler deniyor. Yani parlamentonun feshi ve erken seçime gidilmesi talebiyle eylem yapıyor muhalifler. Parlamento kapısına kadar da dayandıkları haber veriliyor. Şimdi 2006'da da orada bir darbe olmuş ve devlet başkanı aslında çok e, ülkenin en zengin kişilerinden biri e, ve biraz böyle yolsuzluklarla da suçlanan Taksin Şinavat'la devrilmişti. E, onun yandaşı hareket devam ediyor yalnız. Darbeyi de kabul etmediler. Me seçmiş, seçilmiş olan başbakanın devrilmesini O yurt dışında e, idi, dönmedi bildiğim kadarıyla. Güvenlik güçlerinin silahlarına el koymuşlar. Onun, Taksin Şinavatra yandaşları parlamento binasına da girmeyi başarmıştı aslında şeyde de parlamento binalarına girilmiş durumda ve yağma olayları hükümet ve parlamento binalarında da olmuştu o haberleri de takip etmek çok kanlı ve acayip görüntüler vardı Kırgızistan'dan gerçekten yani başkanlık sarayına yağmalamalarında her tarafta sürdüğü mesela. Yaklaşık 4 saat alev alev yanan başsavcılık binasından bahsediyoruz mesela. Göstericiler dosyaları ve teknik malzemeleri götürmeye devam etmişler saatler boyu. Orada ciddi bir hı hı. kaos var. Meclis binası mesela meclis başkanı Zeynettin ya da Zeynettin nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Kurmanov meclis binasının yağmalandığını açıklamış. Hatta devlet başkanı Kurmanbek Bek, Bakiyev'in evi de yağmalarının evler arasında diye bir iddia var. Şimdi ise e, sıkı yönetim i̇şte ilan edilmesiyle birlikte e, ciddi anlamda aslında ordunun eline e, büyük güçler verilmiş oluyor. Mesela e, Bangkok civarında 5 kişiden fazla toplanmak yasak gibi e, çeşitli kurallar devreye girmiş durumda. Tabii bu kuralların nasıl uygulanacağı e, çok Bilebildiğim tarafı değil ama kan akabilme ihtimalini yanında getirdiğini söylemek İtal herhalde çok kaos, abartmak olmaz. Ki. Yani devrim, ayaklanma, isyan, kaos bütün kelimelerin hepsinin birden kullanılabileceği bir durum. Bu Kırgızistan için kesinlikle böyle. Eski Dışişleri Bakanı da etkili bir kişiymiş Rosa Otunbayeva. Onun liderliğinde bir hanım yani bir geçici hükümet kurulduğunu açıklamış. Ama muhalefetin bu iddiaları başka kaynaklarca doğ, doğrulanıyor mu doğrulanmıyor mu o da belli değil. Yani eski meclis başkanı ve bir muhalefet partisi Ata Atameken adlı muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev'i de serbest bırakmışlar mesela. Milli güvenlik hizmetleri binasına bastıktan sonra. Bayağı bir şey var. Hiçbir hükümetin kontrolünün kalmadığı bir durumdan bahsedebiliriz. Şeyde o kadar değil galiba. Kırgızistan kadar değil. Takip etmek kolay olmamakla beraber Tayland'daki durum. Ama bakanların helikopterle kaçırıldığı, bazı milletvekillerinin duvara tırmandığı gibi haberler var orada da yani. Yani devrimler bu tip şeyler yaratabiliyor bir yandan. Hani eee olmayacağı Tayland'da olur da biliyor mu? bilmiyoruz. Yani dünyanın her yerinde bence yer çekimiyle ilgili birkaç evet. şeyi değiştiriyor bir süreliğine. Düz duvara tırmanabiliyorsunuz mesela. Evet. ilginç Bazı sivil özgürlüklerin askıya alınması da yer çekimi. Ne tabi mi değil mi? Ee, aslında burada alınıp alınamaması. Devrimin turnu sol kağıdı oluyor genellikle benim bildiğim kadarıyla. Hani alındıysa demek ki ortada bir devrim yok. Devrilen bir şey yok demek. Çünkü iktidar demek ki hala kontrole sahip. Ee, göreceğiz gibi herhalde birkaç gün içinde yani tek ümit edilebilecek olan herhalde çok ciddi şiddet olayları yaşanmaması ve e, ölüm haberleri vermemek, almamak. Evet. Pakistan'da da gene korkunç haberler vardı. Patlama haberleri. çok yakından artık takip edemez hale geldim. Yani bir Kırgızistan'da bir de Tayland'da parlamento binalarının basılıp milletvekillerinin düz duvara tırmandığı haberleri geliyor. İki yerde ondan Hindistan'da 76 polisin daha doğrusu paramiliter gücün öldürüldüğü haberi geliyor. Afganistan Irak'ta ortalık kan gövdeyi götürüyor. Çok hareketli bir dünya ama hiç iyiye de doğru değil. Bu arada yalnız senin hoşuna gidecek bir haber. Afganistan'da seçim kurulu başkanı istifa etmiş. Niye? Azizullah Ludin. Seçim mi varmış Afganistan'da? Hayır. E, diye... Seçim kurulu başkanı neymiş o zaman? Seçim kurulu başkanı Yani bir ülkede tuvalet olmayıp tuvaletçi olmasına benziyor bu. Şimdi şu durum şu, şuydu orada. Azizullah Ludin'in durumu Eee seçim kurulu geçen yıl çok yaygın hile iddialarına hedef olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız davranmamakla suçlanmıştı. Kim tarafından? Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği filan. Yani Karzai'de yolsuz... çünkü en son çıkıp Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yabancıların hile yaptığını evet. söylemişti. Yoğun hile olduğu konusunda ama Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve seçilmiş başkan Karzai hemfikir. Evet, dolayısıyla şimdi ama şeyde Afgan Afgan bunu yapan Afganlılar olamaz diyordu Karzai. Dolayısıyla ancak Galbraith, Peter Galbraith gibi ve Avrupa Birliği gibi Batılıları suçlamıştı. Şimdi ama bu bu adamın istifa etmiş olması Tuhaf, yani Karzai'nin durumunu e, şaşırtıcı buluyor, e, bulmak lazım. Ama ben sana şimdi buradan süper bir açıklama yapacağım. Buyurun. Yani günün sözü, hatta haftanın, ayın sözü bile seçebileceğimiz tuhaf açıklamalar geliyordu ya Karzai, hı hı. sebebi anlaşılmış. Bir ilaç kullanıyormuş değil mi? Bu yan etkiymiş. Evet. Heh. Nereden Af biliyorsun? Ya ümit etmiştim İlaç çünkü. da değil. Afyon o zaman. Evet. Heh, tamam ülkesin en çok sattığı <gülüyor> aldığı şey bu. Evet, Vallahi bilgi... bilmiyorum atıyorum sadece ama... hani <gülüyor> Çok doğru. Yatkın. Çok doğru bununla. Peter Galbraith'le yapılmış bir... ...mülakat var. MSNBC yapmış hem de. Soruyorlar. Şimdi Galbraith diyor ki... ...eski Afganistan'daki... En yüksek Birleşmiş Milletler yetkilisi Peter Galbraith. Afgan şöyle demiş. Yani tiradlar atıp duruyor demiş Karza için. Yani böyle çok seviyor uzun konuşmalar yapmayı, ateşli ve uzun konuşmalar yapmayı. Çok duygusal olabiliyor ve böyle şey olarak empülsif hareket ediyor. Kontrolsüz hareket edebildiğini de görüyoruz diyor. Saraydan, Afganistan'da başkanlık sarayından iç, iç bilgilerden de şöyle şeyler geliyor diyor. Afganistan'ın en değerli ihraç mallarından bazılarına da eğilimi oldu <gülüyor> söyleniyor diyor. Sevdiği söyleniyor. En, en son esrar da ikinci en önemli ihraç malı olmuş. Belki esrardır o zaman. İşte onu soruyor şeyde Suzana Guthrie adlı MSNBC sunucusu. Soruyor Galbraith'e Birleşmiş Milletler yetkilisine eski yetkilisine böyle bir iddiada bulunacaksanız açık olalım diyor. Nedir diyor konu ve ikinci sunucu da yani bir mesele var yani bir ilaç kullanımı uyuşturucu kullanımı meselesi mi var diyorlar. Valla böyle raporlar var diye devam ediyor Peter de ama sebep ne olursa olsun çok duygusal olabiliyor. Karzayimiz diyorlar. Dostumla ilişkisini sormamışlar ama. Raşid dostumla. Nasıl? A, i̇lişkisi? E dostum da yoksa yanında artık yalnız kalmış olabilir. Sayın dostum en son Ankara'da. Sonra e, döndü. Döndü mü? Döndü de. Döndü. Ben döndükten sonra bir daha dön dönmedi ya mi? Ankara'ya dönmedi artık. Türkiye'de değil mi dostum şimdi? Yok. Afganistan'da mı? İyi güzel en azından. Bu arada da bugünkü Guardian'da bir haber var. Karzai'nin işi bitiyormuş. Buna ne diyorsun? Obama kızağı çekmeye karar vermiş. Egemen Afganistan'da. Ama daha yeni Karzai şunları söylemişti. Bence zaten kızğa çekiliyor olması bu yaptığı tırnak içi küstah açıklamalarla ilgili değil. Şununla ilgili... Karzai iki gün kadar önce önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki, Afganistan'ın ben kukla başkanı falan değilim. Afganistan bağımsız bir ülkedir. Ya ben inanmıyorum açıkçası bu söylediklerini ama hani söylediklerini aktarıyorum. Peki kendisi inanıyor mu? İkinci soru. Belli kendisi inanıyorsa bile patronu inanmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Çünkü eğer Amerika Birleşik Devletleri yeni bir operasyona başlayacaksa buna izin vermeyeceğim demişti. Ee, bu durumda son kullanma tarihi geçmiş fasulye gibi göründüğü çok açık öyle işte evet öyle baya uzun bir haber var Hamit Karzai bypass edecekmiş neyi <gülüyor> Hamit Karzai'yi bypass edecekmiş ha. Amerikan yönetimi Barak Obama İyi. yönetimi <gülüyor> anladım şimdi <gülüyor> Biraz zor oluyor anlaşmak bu <gülüyor> isimlerle Yani evet. hakikaten e, bugün sabahtan itibaren Asya'ya girdik. Asya'dan çıkamadık. Kırgızistan, Tayland, Afganistan diye devam eden. E, buradan da bir anlam çıkartmak gerektiğini düşünüyorum ama daha ne anlama geldiğini anlamadım. Afrika'ya geçmemi istiyor musun? <gülüyor> Somalilik korsanlar bir Türk gemisini daha kaçırmışlar. Of işte. gördüm. Ya bence artık bir Türk haberleri bölümü açılmalı değil mi? Her internet sayfasında vesaire. Yani Türkiye diye bölüm vardır gazetelerde, internet sayfalarında hiç yadırgamayız. Türkiye ile ilgili haberler oradadır. Bir de dünya vardır Türkiye'nin dışında. E, dünya ile ilgili haberler de oradadır. Aslında dünya dediğimiz Türkiye e, denilen, e, işte dünyanın bir kısmı sayılan e, coğrafya parçasının dışında kalan kısma denir. Bir de şimdi e, bu küreselleşen dünya ile birlikte sosyal anlamda e, Türk haberleri diye bir şey var. Türk doktor yine başardı diye bir haber de vardı bugün gazetelerde mesela. Ee, ilk kez şey yapmadan, mideyi açmadan reflü ameliyatı yapmış Türk doktorlar. Ee, ama zaten haberin manşeti bile durumun, benim dediğim gibi bir kategori gerektirdiğini çok açıkça ortaya koyuyordu. Türk doktorlar yine başardı. Öf <gülüyor> durumu. O yüzden bence artık hani Türkiye gibi bir de Türk dünyası, Türkler falan gibi bir kategori koysalar, e, isteyen oradan okusa, istemeyen hiç okumasa bir şey olmaz mı? Çok mu abartılı bir şey istiyorum? Yok. Haklısın aslında. Gayet yerinde bence. Destekliyorum. Peki şey ara verelim ondan sonra da çok yani yorumlanması da çok kolay olmayan bazı Türkiye'den de haberler var. Mesela 25 generalin gözaltına alınmasının sonucu iyi değerlendirmeliydi demiş Başsavcı Engin. Kararını savunmuş. Ben kimseden emir almam diyor neden neden tek başına almış bu kararı? Çünkü 78'in muvazzaf subayları 25'te general rütbesinde böyle şey mi olur diyor. Nasıl yani? Yani olmaz diyor. Bu 25 generalin gözaltına alınmasından ta, sonucu... tamam televizyonlarda seyrettim şimdi hatırladım. Yani şeyden bahsediyoruz değil mi? 303 general varmış Türkiye'de şu anda görev başında. Ee, bunlardan bir kısmının kaçtı. 25 mi? 25 tanesinin gözaltına alınması durumunda emir komutada ciddi bir sıkıntı olur demeye getiriyor. Benim evet evet ben de. de öyle anladım. Da şeyi anlayamadım mesela yani hani orduların işlevi üzerinden. Tamamen hakikaten politik değil. Çünkü buradaki konuda politik bir konu değil. Teknik bir durumdan bahsediyor. Yani bu teknik durumu ben şöyle anlayamadım. Ordu dediğimiz savaşmak içindir değil mi? Yani aslında umarız savaşmaz. Hiç bu işlere bulaşmaz falan filan diye bakmak. Savaşmak zaten... için değil de savunma diyelim. Kendileri. Evet, yani ölmek ve öldürmek için yetiştirilmiş insanlar bütünü. Bunun için bir de bir sürü silah vesaire gibi şey teçhizatları donatıyoruz değil mi? Evet. Yani e, yani savaş durumunda mesela 303 genelden 25'i gittiği zaman ki ihtimal dahildir ölümler olacağı değil mi savaş olduğunda ordu dağılıp evine falan mı gidiyor? Ee, Benim bildiğim kadarıyla alttaki üste geçiyor. Uzmanlık girmiyor. Volkan'a sorarız ama... Bence Genelkurmay Başkanlığı'na bir aday olarak da öneriyorsun senin anladığım kadarıyla. Kendimi mi? Hayır. Ha. Baş sadece Engin. <gülüyor> Açık kaste. O suivant. O suivant. nu dans ma serviette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 chaque femme alors de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant au suivant tous les suivants du monde. Long... Le suivant, au suivant, au suivant, suivant Un jour, je ne fais que chat Ou bonne sœur, ou pendue En fin de ces machins Où je ne serai jamais plus Le suivant, le suivant Au suivant Ce sera d'aqui Je ne serai Jacques Gene Jacques Brel'in çok iyi bilinen pek çok şansundan bir diğerini çaldık size. 1929'da bugün doğmuştu kendisi. Gelmiş geçmiş en önemli Fransız dilinin müzisyenlerinden biri sayılıyor. Ona da bir günaydın devam ederek devam edelim. Evet açık radyoda açık gazetede konuştuğumuz şey şuydu. Yani kurmay başkanlığına aday göstermemiş şakaydı ama şaka gibi bir açıklama aslında. Yani dün balyoz soruşturması büyük operasyonunda gözaltıları durduran başsavcı Engin hiç kimseden emir almam kendim düşündüm diye gerekçesinde veriyor. Yani Şamil Tayyar'a dünkü Star Gazetesi'nde biz dün çıkışta da bunun... Çok önemli bir sonuçları olabileceğini de. düşünmüştük söylemiştik naçizane şey demiş açıkça şöyle diyor başsavcı Engin gözaltına alınması istenen subayların 78'i muvazzaf bunların 25'i amiral ve general işte Kuzey Deniz Saha Komutanlığı var Güney Deniz Saha Komutanlığı var 6. kolordu var 15-20 kişi de emekliye ayrılmış subay toplam 95 kişi. İşte Hakkari'de terörle mücadele eden askeri birliğin başında olan da var. Böyle bir yakalama ve gözaltı kararının yol açacağı sonuçların iyi değerlendirmesi gerekir diyor. E oldukça tarihi bir açıklama çünkü bu böyle bir yetkisi olup olmayacağı çok tartışma bile götürmesi herhalde bir hukukçu. Böyle bir siyasi karar. Veremez diye düşünmek lazım herhalde. Nitekim veremezden öte hakikaten e, ya öncelikle düşünmesi gereken yine aklıma sürekli benim e, bu yargıyla ilgili konularda o tesevin yaptığı önemli çalışma geliyor. E, aslında hakimlerin savcıların e, büyük çoğunluğunun hukuk mu yoksa e, devlet mi e, gerisi teferruattır ne hukuku canım diye cevap verdiği araştırma. E, tam da burada önceliklerin birinci olanın ve e, görev olarak verilen ne olduğunun tanımıyla ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında e, başsavcının görevi tabii ki devletin Ali menfaatlerini, e, devletin işleyişini vesaireyi düşünmek değildir, olamaz. Ama e, sıkıntı bu kadar basitle çözülebilir bir sıkıntım bundan da emin değilim. Çünkü tek başına, tekil, garip bir durumdan bahsetmiyoruz zaten, bir sistemden bahsediyoruz. E, bu da işin sıkıntılı çetrefil tarafı galiba. Evet yani çeşitli bence de öyle ve çok çok fazla açıklanması zor olan hususun da göz önünde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir noktada şu yani hukukçular bir kere yani operasyonu durduran daha doğrusu operasyonu yürüten savcıları Bilal Bayraktar'la Mehmet Berki değiştirip yerli yerlerine yeni savcılar görevlendirmiş durumda olan Başsavcı Aykut Cengiz Engin var. Ve bu kararın gerekçesini de işte biraz önce okuduğumuz şekilde Star gazetesinde muvazzaf 25 general ve amiralin yakalanmasını istiyorlardı. Bunun sonuçlarını düşündük ve savcıları değiştirdik diyor. Bu hakikaten tarihi boyutları da olabilecek bir açıklama, karar. Ee, mesela emekli hakim albay Ümit Kardeş... Mevkiler ve şöhretler düşünülemez. Kişilerin hukuk önünde statüleri, rütbeleri, mevkileri, şöhretleri, paraları ve sermayeleri düşünülmez. Cumhuriyet zaten eşit yurttaş temeline dayanır demiş. Yani anayasada herkesin kanun önünde eşitliği ilkesi en büyük anayasanın esasını oluşturuyor. Cumhuriyette eşit yurttaş temeline dayanır. Herkes aynı mevzuatla aynı kanunlarla yargılanır. Yani idarenin hiçbir eylem ve işlemi de yargı denetimi dışında tutulamaz vesaire. Şimdi bunu normal vatandaşı yapıyorlar. Ona bakarsanız BDP de karşı çıkıyor. KCK operasyonlarına belediye reislerini alıp götürüyorlar. Yargı hiç bu kadar cevval davranmıyor demiş ayrıca. Eğer savcılar görevlerini kötüye kullanmışsa soruşturma açılması lazım. Ama başsavcı lüzum üzerine böyle bir işe girişiyorsa suç işlemiş olur. Mesela delillerin yok edilmesi söz konusu karartılması bunun zararını kim karşılayacak diyor. Yani hukukta neden bu tutuklama kararı çıkıyor? Çünkü delilleri yok etme ya da karartma ihtimali. Şimdi bu kararla başsavcı delillerin karartılmasına yok edilmesine filan da yardımcı olmuş olursa bu... Yardımcı olmaktan öte delillerin karartılmasından daha önemli olan e, ordu içi emir komutadaki sıkıntının oluşmamasıdır. Eğer oluşacaksa bilmiyorum böyle bir oluşum olur mu ama e, hani oluşmamasıdır diye başka bir yerden tavır koymuş oluyor. Yani işte belediyede belediye başkanı tutuklayınca acaba o belediye çöp toplar mı bilmem ne olur mu gibi bir şey düşünmediği gibi ya da atıyorum biz bir şirketiz yolsuzluk yaptık e, ve ardından da bütün e, idarecileri aldığın zaman acaba şirket işler mi tabii ki aynı şey değil diye düşünmemek çok normaldir hukuk açısından. Ya da aklıma gelen mesela Edirne Kapı'da büyük bir rüşvet operasyonu olmuştu sınır evet. kapısında. Sınır kapısında çalışan memurların neredeyse tamamı alınmıştı, tutuklanmıştı ve sınır kapısı 2 gün falan böyle kapalı kaldı çünkü sınır kapısında çalışacak kimse yoktu. Örneğin, a olmaz sınırımızın açık kalması gerekir. Arabalar nereden geçecek diye düşünmek hukukun değil idarenin işidir zaten. ...hani tam da bu yüzden kuvvetler ayrılır... ...ve herkes kendi perspektifi... ...kendi disiplini içinden bakar... ...ama e, öyle olmayınca da... ...işte çiftet 59 -8. ...evet bu çok... ...bir de ilginç... ...bir başka nokta daha var... ...onu da Bünyamin Demirkan yazmış Star gazetesinde... ...bana haber vermeden... ...operasyon yapılmasın diye... ...bir talimat vermiş diye... ...buna dayandırıyor zaten... ...bana haber verilmeden yapılmış bir operasyon... ...diyor... Yalnız çok ilginç bir şey var. Ee, bu da bizzat başsavcı Engin tarafından bir ay önce iptal edildiği ortaya çıkmış. Bunu biliyor muydun? Nasıl? Yani bana sorulmadan operasyon yapılmayacak diyor başsavcı evet. olarak. Hı hı. Ama ve buna dayanarak da duruyor. Dur Ana gerekçesi bu zaten. E, hukuki gerekçesi. Daha önceki kendi genelgesi. Fakat genelgenin vadesi geçen ay dolmuş. Onu biliyor muydun? Başsavcı Engin, bizzat Başsavcı Engin tarafından bir ay önce iptal edilmiş. 4 Mart 2010 tarihli genelge. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin imzalı yeni genelgenin tarihi 4 Mart 2010'muş. Genelgenin ikinci sayfasının dördüncü maddesinde operasyonlara uygun görüldüğü şerhine mahal kalmadı deniliyormuş. Yani kendi iptal ettiği ...maddeyi kullanarak şey yapmış. Böyle de bir durum var. Gene balyoz operasyonunda yeni tutuklamalar da olduğunu da belirtelim. Balyoz planı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında... ...mahkemeye sevk edilen emekli tüm generaller... ...Tunca Çakan ve Behzat Balta ile emekli general Halil Kalkanlı tutuklandı. O da bir yandan devam ediyor. Eski Genelkurmay Başkanı Özkökt'e balyoz zanlısı Çetin Doğan'a tepki gösterdi diye bir haber var. Kendisine sorulan soruları yanıtlasın. Yargıya saygı için susuyorum. Haddini aşarsa dava açarım demiş. Böyle bir durum da devam ediyor. Yeni da gelmiş. Kozmik odaya baskın yaptı mı diye Çetin Doğan sormuş. Özkök ile ilgili de böyle şeyler. Bir şey soracağım. Çetin Doğan şu an hastanede değil mi Gata'da? Evet. Hasta değil mi kendisi? Evet ama konuşmasını engelleyen bir durum yok herhalde. Ya Zaten mektup. Yani hani diyor. hapiste yatmasını engelleyen bir durum olduğu için soruyorum. Ha evet. Doğru. Bilmiyorum. Hiç. Peki bu yani çok ıı, hakikaten absürt boyutta tartışıyoruz yani bir yerinde dengelenecek herhalde bütün bu olanlar Evet herhalde hani bu sonsuza kadar ilelebet böyle devam etmesi durumunda e, hani yer çekimi kanunlarına falan bile aykırı bir hal alabilir gibi geliyor bana bütün bu süreç e, eninde sonunda önemli olan galiba bu denge noktasının e, düzenden yana mı düzenin dışında bir yerde mi olacağı gibi görünüyor. Evet, son... e, bu kimilerini de korkutuyor aslında düzen dışı acaba şeriat mıdır? Düzen dışı acaba totaliter bir sistem midir, düzen dışı neresidir diye. Yoksa ee... hukuk devleti midir, düzen dışı mesela. Tabii, hani endişe Biz üzerinden o... gittiğim için onu söyledim. İlginç yani şey var, mesela şey... bu Çetin Doğan'la ilgili bir, yani polemik mi diyeceğiz buna, ne, nasıl adlandırılacağını da kestiremiyorum doğrusu. Bütün kavramları yeniden gözden geçirme zamanıdır şimdi. Ee, ama şeyle, öz kökle ilgili, eski genel başkanı ile ilgili bir böyle laf atma durumları var. Ama bir de bayraktarla ilgili de bir şey var. Onu biliyor musun? Hayır. Hangi bayraktar? Soruşturmadan alınan savcı. Ha, evet. Çetin Doğan mı konuşuyor bu konuda? On, o konuda da konuşuyor. Evet. Yani çok Çetin ilginç. Doğan bülteni. Evet yani çok savcı bayrak şimdi balyoz darbe planı soruşturmasında görevden alınan Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar'dan bahsediyoruz. O General Çetin Doğan'ın o basın mektup mensuplarına gönderdiği mektup var ya hı hı. orada o mektupta işte biraz önce hani sen de sordun bu mektup nereden yazmış diye filan hastaneden girmeden belki ama şöyle diyormuş e, Bayraktar görevlendirilmeden görevlendirmeden pardon 2009 yılının adli tatilinin başladığı gün haberdar edildiğini ve tatile çıkmadığını ifade etmiştir. Bildiğim kadarıyla Sayın Bayraktar o günden bugüne kadar geçen sürede sadece balyozla hemhal olmaktadır. Anlaşılan önceki savcılar ellerindeki belgelerden bir şeyler üretmekte yetersiz kalmışlar diye savcıya da mektupta göndermeler yapmış. Görevini iyi yapmadığını ima ediyor. Bayraktar da cevap vermiş. Hem şahsım hem bu soruşturmayla ilgili görevlendirilen diğer savcıları hem de görevlendirmeyi yapan yetkilileri töhmet altında bırakmaya ve soruşturmanın gidişatını etkilemeye yönelik açıklamaları kesinlikle doğru değildir Doğan'ın demiş. Ben e, adli Bayraktar Cumhur Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250. maddesiyle görevli hakim ve savcıların adli tatilden yararlanamadıklarını söylemiş ve geçen yıl gidemediği iddia edilen tatile de çıktığını söylemiş. İmzalı izin yazısını basın mensuplarına dağıtmış ayrıca balyoz planı dosyasını 22 Ocak'ta okumaya başladığını ve bunun yaklaşık 25 gün sürdüğünü ifade etmiş. Vesaire. Yani şunu söylemek istiyorum ki Yani balyozu Ocak'ta, 22 Ocak'ta okumaya başladım 25 günde bitti ayrıca tatilde yaptım diye ya yani Adli tatil söylentilerini yalanlamış Bir de böyle bir tırnak içinde polemik var ya da soru cevap bir şey var Kateşizm mi diyelim buna Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ü ölümle tehdit eden Özkan Kurt'un da emri bir subaydan aldığını söylediği haberi var. Bir aradan geçen bir suikasti emrini askerden aldım diye Mobese'ye yakalanmış. Şüpheli de tutuklanmış. Böyle de ilginç bir haber var ve en ilginç haberlerden biri de şu. Ee, bakayım onu da nereden bulacağız? Evet bugün gazetesinde var kahramanları PKK mayınının şehit ettiği açıklandı diyor. Yedi şehit hı hı. skandali. Ee, am ancak komutanların telefon görüşmeleri ortaya çıkınca Cumhuriyet Savcısı soruşturma açtı. Sonuç vahimdi mayın MKE'nin yani askerindi diye bir haber var. Aynı haberi zamanda da görüyoruz. Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. 22 Mayıs 2009'da bu üzerinde çok durduğumuz Çukurca faciası diyeyim ona. 7 Mehmetçi'nin şehit olmasına yol açan Çukurca'daki mayın patlamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı diyor. Ve soruşturmayı yürüten savcılık mayınların... Makine kimya endüstrisi yapımı oldu ve komutanın emriyle döşendiği sonucuna vardı MK yapımı. Yani taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak suçundan sorumluların cezalandırılması istenirken dosya genel kurmaya gönderilmiş. Hatta bu hatırlıyor musun? Çukurca'da 7 askerin şehit olması üzerine siyasi gündem değişmiş ve başbakanla... Tepelilerle görüşmede durmuştu hatta taraf gazetesinde filan da onun üzerine acaba hı hı. görüşmeyi de engellemesiyle bir ilgisi var mı diye de sorular evet. olsun, spekülasyon yapılmıştı. Evet yani 29 Mayıs için randevu verilmiş ama 27 Mayıs gecesi bu olay olunca 7 askeri şey de mayın olayı olunca ertelenmişti. Ve Erdoğan da şöyle bir şey kullanmıştı. Şimdi Hatırlatıyor zaman gazetesi de onu. 11 Haziran 2009'da bir ortaya mülakat vermiş ve diyor ki... ...ne zaman kendimizi bir görüşmeye hazırlasak bakıyorsunuz... ...ertesi gün bir haber şehitlerimiz demişti. Günün tarihi fırsat mesajı da tartışılıyordu falan diye bir takım yorumlar var. Evet böyle bir... Bu arada bu e, Ergenekon'la ilgili de hani... E... ...bütünüyle aslında yapısal bir e, durum ürüyor olduğunda düşünmek mümkün. Yani e, her gazeteden başka bir algı okuyabilmek bir yanda... E, ...öteki ise hani haberlerin ne şekilde verildiği vesaire... ...medya açısından da bence gerçekten harika bir e, laboratuvar ortamı yaratıyor. Mesela bugün Radikal'de bir haber var. Manşeti okuyunca e, bayağı bir gözlerin fal taşı açıldı. Hızlı tıkladım linkine. Balyoz'da emekli generallere işkence gibi uygulama haberi. Nedir bu? Ben de gördüm evet. Yani çünkü hani böyle şeyleri sık sık karakollarda orada burada oluyor olduğunu bildiğimiz ve çeşitli şekillerde bunlar belgelendiği delilendiği için olabilir mi acaba diye düşündüm. Ardından da o haberi okuyorum bu manşetten sonra. Manşet neydi derseniz Balyoz'da emekli generallere işkence gibi uygulama İki emekli generale, birinci ordu komutanlığı tarihçesinin yer aldığı dört sayfalık metin okutularak ses kayıtlarının alındığı öğrenildi. Ne demek bu? İki generale, birinci ordu komutanlığı tarihçesinin yer aldığı dört sayfalık metin okutularak ses kayıtlarının alındığı öğrenildi. İşte işkence bu. Yani. E, Tuhaf bir yorum doğrusu. Herhalde dalga geçiyorlar. Diye düşündüm devam ettim haber ciddi hiç şaka değil yani ee, böyle böyle zorluklara böyle zulümlere işte e, göğüs germek durumda kalıyor pek çok insan. Hakikaten Türkiye'de adalet sisteminin en çok busunu eleştiriyoruz. Dört sayfalık metni okutturum mu iki sayfa yeter kafidir diyeceğim ama e, birinci ordu komutanlığı da dört sayfalık tarihçe yazmasaymış olurmuş bence ayrıca. Neyse ee, böyle de bir şey. ...ses kayıtları niye derseniz... ...pek çok ses kaydı var e, savcılığın elinde... ...o ses kayıtları bu kişilere mi ait... ...anlayabilmek okay. için ses kayıtlarını... ...karşılaştırabilmek adına alınıyormuş... ...haberin devamında da onu anlatıyor... E, ...bunun Dört nerede işkence olduğunu... okutmamalıydı demeye getiriyor... ...herhalde ne bileyim nerede işkence oldu... Yani ...ne kadarın okutulması gerekir ben bilmiyorum ama... ...radikal belli ki biliyor... E, ...o zaman diyelim ki mesela... ...hani e, uyuzluk yapmış... ...ya da uyuzluk güzel kelime... ...bunun şıkını belki sen bulabilirsin... ...yokuş yapmış... Ee, zorlamış, gereksiz yere fazladan iş yaptırmış falan bunların hepsini e, kabul etme ihtimali olabilir de işkence gibi uygulama deyince hele ki Türkiye'deki karakollardan, savcılıklardan vesaireden bahsederken işkence gibi uygulamayı 4 sayfalık metin okutmaya indirgeyince e, gazetenin diğer taraflarında bastığı haberlerle bunu karşılaştırmıyor olduklarını düşündüm. Evet herhalde. Belki başka bir şey de kullanılabilirdi. Deprem gibi bir uygulama denebilirdi. Hı. Sarsıcı. Yani böyle bir e, garip hal. Yani bütün bu haberler en nihayetinde büyük ihtimalle hepimizin bilinçaltında bir birikim yaratıyor gibi geliyor bana. Yani olan bitenin ne olduğuna dair daha mide bulantılı, daha karın ağrılı, daha spazmlı. En azından daha ya diye bakmaya başladığımız çok e, ihtimalle mümkündür. Ama bundan öte... Bir daha bir daha o yüzden hani resetliye resetliye ne oluyor olduğuna bakmak, anlamaya çalışmak gerekiyor gibi geliyor bana. Olan şey şu anda şu e, memleketimizde e, ordunun çeşitli kereler e, darbe yaptığı biliniyor. Çünkü darbeler gerçekleştiği zaman darbe olmuş oluyor. Hani en son 28 Şubat'ta gerçekleşen hükümet devrimi mevcut ordumuzun. Ardından da 2003-2004 yıllarında e, AKP iktidara geldiği zaman yeni darbe planları yaptığına dair ee, i̇şte birkaç bin sayfalık belgeler, imzalar, zartlar, zurtlar var. Şimdi e, bunu soruşturuluyor olması herhalde devlet açısından gerçekten sıkıntı da e, devamını anlayabilmekte zorluk çekiyorum diyeceğim. Ama tabii sistem sadece devletten müteşekkil bir şey olmadığı gibi e, sadece ve sadece bir tarafa zulüm yapmak üzerine kurulu bir şey de değil. Böyle karışık bir durum. Evet, İlginc bir şey de bu anayasa paketi bölünmez demiş. Baykal'ın son dakika teklifine red geldi diyor gazeteler. Meclis'in anayasa komisyonunda bugün görüşülmeye başlanacak 30 maddelik değişiklik teklifi buna Baykal yani Cumhuriyet Halk Partisi Gül yargı ile ilgili 3 maddi referanduma, referandum'a götürme sözü verirse. Pakette uzlaşalım diye bir teklif gelmiş. Önemli aslında. Ee, anayasa Mahkemesi, Hakimler Savcıya Yüksek Kurulu ve parti kapatma düzenlemelerine referandum şartıyla evet deriz demiş Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa paketi bölünmez demiş. Cumhurbaşkanı bu pazarlığa asla yanaşmayacaktır demiş AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik. Çelik'in o söylediklerini ben genel olarak doğru buldum ama şunu anlayamadım. Hani CHP ciddi anlamda yükleniyordu. Şunun üzerinden Cumhurbaşkanı'na ne yapacağını söylemeye kalkmak bilmem de bunlar doğru mudur diyordu. Tümüyle özgürlükçü bir paketi niye bölelim diye de sormuş. Yani bu da şimdi anlamadım ben. Ee, sıkıntım şuydu benim aslında CHP e, Cumhurbaşkanı'na ne yapması gerektiğini anlatmayacak ama AKP de herhalde anlatmayacak. Yani evet. Cumhurbaşkanı'nın ne yapması gerektiğine dair e, ya e, yorum yapmazsınız yorumu eleştirirsiniz ya da yorum yaparsınız ve yorumu eleştirmezsiniz diye bir düz durum var. E, paketin aslında şu kısmı tabii ki sıkıntı hala işte Anayasa Mahkemesi HsK vesaire e, üst düzey yargının ne şekilde sistematize edileceği. Üzerine tartışma hala e, paketin temeli e, durumda. Daha doğrusu paketle ilgili tartışmanın temeli durumunda. E, bununla ilgili Çelik şunları söyledi. Yani Avrupa Birliği'nin istediği e, gerekli e, demokratik hareketleri yerine getiriyoruz. Bu bununla alakalı. E, başka hiçbir şeyle alakalı değil dedi. E, yani. Ama yine de hani bütünlüklü taze bir anayasa olsa fena olmazdı. Yani Ancak bu paketin içindekilerin canavarca ve şeriatçı ve e, totaliter faşizan, faşist devlet için gerekli falan olduğu anlamına bence e, biraz zor geliyor ama. Evet yani asıl tartışılacak tarafta herhalde o, o nokta yani bir uzlaşma, toplumsal uzlaşma, geniş bir uzlaşmaya dayanması gerektiği konusunda yani fikiriz ve işte 10 Nisan'da da Kadıköy'de bir miting var hı hı. tümden değişmesini yolunda bir talep var Ama bu hayır anlamına geliyor mu referandum olsa e, bu başka bir konu diye de hani ayrıca o zaman onu konuşuruz kısmında söylemek gerekiyor. Evet, Işıl Karakaş'ta da BBC Türkçe servisinin yaptığı bir mülakat var Işıl Karakaş'ta ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk Yargıç e, o da anayasada uzlaşma aranmalıydı diye bir bölümde konuşmasını söylüyor yani ufak tefek değişikliklerle makyajlanarak 82 Anayasası'nın otoriter yapısı giderilemez diyor. Benim kanaatim bu mümkün değildir. Değişiklikler ufak tefek olsa bile toplumdaki her kesimin ve görüşün üzerinde uzlaşabileceği bir şey olmalıdır. Tabii herkesin her madde üzerinde uzlaşması söz konusu olmayabilir ama asgari müşterek bulunabilir diye düşünüyorum. Bu olmadan anayasa değişikliği hazırlanmasını doğru bulmuyorum demiş o da. Bunları konuşacağız. Bir son dakika haberini de verelim Kırgızistan'dan. Önemli bir haber. Geççi hükümet meclisi feshettiğini açıkladı. Geççi hükümetin başkanı Rosa Otunbayeva ayrıca basın toplantısında meclisin feshedilini açıkladıktan sonra Maliye Savunma Milli Güvenlik Hizmetleri ve Sınır Birliklerinden sorumlu devlet bakanlarının isimlerini açıklamış. İşte çeşitli kurumlar kapatılıyor. 5 ee, bankanın çalışmaları 6 ay süreli geçici olarak durdurulmuş. Ve sonunda da şöyle önemli bir şey var Anadolu Ajansı'nın yolladığı haberde. Yeni hükümetin başkanı, devlet başkanı Bakıyev'in Oştan-Cellabat kentine gittiğini ve ülkenin güneyindeki halkı kuzeye yürümek için toplamakta olduğunu söylemiş. Hmm, Kendisinin güçlü olduğu doğum yeri, doğduğu yer. O, yani okay. bir iç savaş <gülüyor> durumuna doğru da gidiyor olabilir mi? Bu, bu anlamı mı geliyor diye düşündüm açıkçası. Ee, az kan dökülmesi ya da inşallah hiç kan dökülmemesi ümidiyle bundan sonra evet öyle diyelim Açık Gazete Hasan Erselli Ekonomi Notları Günaydın Hasan Günaydın Ömer Günaydın, Günaydın abi Evet, meselemiz şey üzerinde biraz, e, ekonomik ya da matematiksel modellerle beraber bu anayasanın öneri paketinin bileşenlerine hayır, e, tümüne de evet denilip denilemeyecek konusundaki yazın üzerinden biraz. Evet, e, e, şimdi... Anayasadan bahsediyoruz bunu da söylemeyi ha, unuttum. E, anayasadan bazı siz de biraz evvel e, bu konuyu e, daha detaylı olarak incelediniz ama ben şöyle bir şeyle ilgiliyim. Şimdi halkoyuna başvurusun başvurulmasın meselesi özünde tartışılacak bir şey değil. Bir noktada tabii ki Demokrasi de halkoyuna başvurdu. Bu tartışacak bir şey yok bunda. Evet. Bence. Ama Demokrasi ise olmayabilir tabii. Şimdi o ayrı bir konu fakat ee, şeyde e, siyaset biliminde oylama kuramında işte ilk hangi alanları alırsanız bir çok ciddi bir sorun var ve bu sorun e, yeni de değil. 18. yüzyılda marketekondor ise bunu ilk defa şey yapmış. E, halkın oylamasının sonucu onun tercihlerini yansıtıyor mu diye bir soru var. E, bu da e, Dalavere çevirmekten filan bahsetmiyorum. Yani öyle hani onlar ayrı konular onlar polisiye iş. Bu konu o değil. Hani nasıl soru sorarsak e, aldığımız e, yanıt, oy halkın tercihini yansıtır. Şimdi bunun e, e, cevabının pek iyi olmadığı şuradan belli yüzlerce oylama sistemi var. Niye? E, demek ki bir noktada bir sebeple e, tatmin olunmamış. Ve bundan uğraşanların sayısı tarih boyu e, e, baktığınız zaman yani çok eski yıllardan, eski Yunan'dan bu yana oylama sistemleri önerilmiş. E, 19. yüzyılda özellikle matematikçiler ile, daha, daha doğrusu 18. yüzyılda Borda ve Kondorse gibi matematikle uğraşan insanlar yapmışlar. 19. yüzyılda epeyce matematikçi var. Bunlardan bir tanesi de. Alice Harikalar Ülkesi'nde yazan, Lewis Carroll, e, evet, e, Lewis Carroll adıyla yazan matematikçidir. Şimdi e, buradaki sorun şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Bana bir soru soruyorsunuz, bu benim tercihlerimi yansıtıyor mu? İki soru soruyorsunuz, benim tercihlerimi yansıtıyor mu? Şimdi 1950'de çok önemli bir katkı oldu. Bence çağımızın en büyük iktisatçısı sayılabilecek kişi olan Kenneth Arrow, doktora tezinde mükemmel bir toplumsal tercih kuralının bulunamayacağını ispat etti. Yani ter, toplumun tercihlerini mükemmel bir şekilde yansıtacak bir kuralın bulunamayacağını tutarlı olmak kaydıyla. Eğer tutarlı isteniyorsa böyle bir kural bulunabiliyor. Ama o kuralda diktatör kurca oluyor. Yani bir kişinin dediği oluyor. Dolayısıyla mükemmel bir kural aramanın e, boşuna gayret olacağı ama buradan vazgeçelim oylamadan sonucu çıkmıyor. Biraz öyle yorumlayanlar da olmuyor. Evet. Demin de birazcık onu konuşuyorduk biz ha, hayır bu Mesela ben hatırlıyorum. Araba Nobel verildiğinde demokrasi çalışmayacağını ispat eden adama Nobel verildi diye Wall Street Journal yazdı <gülüyor> ki adamın söylediğinin hiç bundan alakası yok. Adamın evet. sö söylediği nokta dikkat edilmesi gereken çok konu var. Şimdi bu muazzam bir e, şey, e, konu. Oylama kuramı deniyor. Matematikçiler, mantıkçılar, siyaset bilimcileri, iktisatçılar uğraşıyor. Bir sor sorunu var yani çok popüler bir alan değil belki genelde çok matematik kullanılan bir alan. Fakat burada ilginç bazı paradokslar çıkıyor. Şimdi bunlardan bir tanesini ne ben bu yazıda ele aldım. Bu e, paradoksu da bu Ostrogoski paradoksu adı veriliyor. Karşıtlam galiba Türkçesi. O 1900 1902 tarihinde bulmuş Yani yeni bir şey de değil Yüz küsur yıllık bir çalışma Şöyle bir şey yapıyor İnsanlara Üç şey soruluyor Üç ayrı konu soruluyor Oyları isteniyor Şimdi insanların Bu üç başlık hakkındaki kanaatleri Farklı olabiliyor Birincisine evet diyor ikincisine hayır diyor Üçüncüsüne evet diyor Falan yani böyle değişebiliyor. Şimdi eğer hepsine evet diyorsa bu kişinin nasıl oy vereceği açık. Evet diyecek. Değil mi? Evet. E, hepsine hayır diyorsa o da hayır der. Evet. O da açık. E, <gülüyor> fakat diyelim ki ikisine evet dedi birine hayır diye düşünüyor. Şunu da kabul edelim ki yoğunluk farkı yok. Yani hayır bu olursa benim hayatım biter ben o zaman buradan giderim. O ayrı bir argümandır ve çok önemlidir. Çoğunluğun azınlığı ezmesi problemi buradan doğar. Demokrasinin onun, temel ha, Onun problemi. dışında ya ben hayır diyorum ama çoğunluk evet dediyse ne yapayım olabilir. Şimdi ben o konuyu, o kısmı inceliyorum sadece. Ona baktığımız zaman e, nasıl karar verecek bu kişi? Burada bir çıkmaz var. E, i̇şte bu Venedik Komisyonu'nun atıf yaptığı nokta da bu. Yani böyle çıkmazda insanları bırakmak hoş olmaz diyor. Çocuk. E, ben, ben değil de e, esasında oynama kuramcıları e, Diyorlar ki e, şöyle varsayalım Adam üçten ikisine evet diyorsa e, Üçüncüye azınlıkta olduğu için kendi kafasında evet oyu versin Yani çoğunluğunu, maddelerin çoğunluğunu beğendiyse Azınlığını beğenmediyse evet desin tersiyse de hayır desin Şimdi bu durumda e, e, bu referanstaki yazımda verdiğim örnek ki benim değil bu örnek ünlü bir oylama kuramcısı olan Nurmin'in örneğidir. Bu örnekte şöyle bir şey var: çoğunluk her maddeye karşı ama çoğunluk şeyin paketin tümüne evet diyor. Yani de aynı oranda yüzde 60 oranda. Şimdi bu nokta bir e, e, çelişkiyi ortaya çıkarıyor ya da bir paradoksu ortaya çıkarıyor. E bunda bir gariplik var. Toplum hangisini istiyor? Hem her maddeye karşı hem de yaptığımız oylama nedeniyle hem de maddelerin anayasasının ya neyse işte o metin neyse onun tümüne evet diyor. Bu şu soruyu ortaya çıkarıyor. Demek ki toplumun tercih derken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir oylama yaptığımızda çıkan sonuç evet de olsa hayır da olsa toplumun tercihi olmayabilir. Şimdi toplumun tercihi olmayabilirin sakıncası ne? Sakıncası şurada şunu da bilmiyoruz. Demin söylediğim olayı da bilmiyoruz. Ben sevkalade karşıyım yani bunun bu geçerse ben mücadelemi şiddetlendiririm yani şey anlamda demokratik anlamda söylüyorum tabi. E, diyen birileri varsa o takdirde biz onu yakalayamamış oluyoruz. Ama çözümüne zaten biraz evvel değindiniz onun için lafı uzatmayayım. Bunun çözümü nedir? İşte e, demokrasiyi e, yani oy vermeyle sınırlı bir olay olarak görmemek lazım. O daha önceki müzakere şimdi e, küçümseren hani, e, münazara dönemini geçtik falan deniyor ama öyle değil tabi. E, demokrasinin esas e, işleme mekanizması e, böyle tartışmalar yoluyla e, o direnme noktaları varsa onları yumuşatmak aynı noktaya getirmek değil. Burada söylenen nokta e, sizin de be, be, aktardığınız serikine tamamen katıyorum. Benim de seni aynı noktaya getirmenin çok bir alemi yok. 60 yaşın üstündeki kişi niye bir araya gel, aynı yere gelsen? Ama birbirimizi kabul edebilir ha bu e, çok o istiyor e, ben o kadar istemiyorum ama şu düzeltirse ben de çok e, rahatsız olmam noktasına evet. gelmemiz lazım i̇şte, bu Aynen çok öyle. önemli evet. o zaman bu sonucu böyle bir sonuç çıktığı zaman biz bu sonucun toplumun tercihlerini mükemmel olmasa bile yansıtıyor diye düşünebiliriz buradan da lafı şuraya getirmek istiyorum bu oylama mekanizmaları ...böyle e, dokunulmaz, e, her şeyin üstünde falan bir şey diye düşünmemek lazım. Şimdi bu piyasaya benziyor. Piyasanın çözümü iyidir deniyor, değil mi? E, hangi piyasanın çözümü iyidir? Rekabetçi olalım mı, tekelci olalım mı, oligopolcu olalım evet, mı? Çok çok önemli bir nüans o işte. E, yani ama her şeyi ondan sonra, değiştiriyor. E, burada şuna karar vermemiz lazım. Evet. Şu şu şu seçenekler var. Dediğim gibi yüzlerce öneri var. Ee, i̇nsanlar bunları çıkarmışlar ve bunların e, sadece böyle matematik eksersi olmamış. Yani e, Avustralya'nın seçim kanunları ona göre değişmiş, bilmem İngiltere'ninki değişmiş falan filan. böyle şeyler yapmışlar. Şimdi bu iş için e, uyguladığımız işte e, kural budur. Bu kuralın şu sonuçları vardır. Şöyle sakıncaları da olabilir. Bilmemiz lazım. O sakıncaları yok edemiyoruz ama azaltabilir miyiz? Evet, o da daha önce yoğun bir şekilde olayın tartışılması, insanların içine sindirmesinin sağlanmasıyla olur. Bana şimdi o noktada bir e, eksiklik var gibi geliyor. E, bu eksikliği gidermenin yolu da senin yine değindiğin e, konu. Anayasa değişmelidir fakat o değişmişlik Farklı bir biçimde olmalı diye bir alternatifi de tartışmaya sunmaktır. Bu çok önemli bir şey. Çünkü anayasa sadece bu yolda değişir diye bir şey yok. Sadece bu maddeler değişir diye de bir şey yok. Bu maddeler değişir, artı başka maddeler de değişir mesela. Ve bu maddeler öyle değil de böyle değişir. Yani fikirler olabilir. Bu fikirler tartışıldıkça... O zaman ne yapılmak istendiği falan insanların gözünde daha belirgin hale gelir ve çok teknik bir konuyla insanların günlük yaşamını direkt etkileyen ve kolayca anlayabilecek bir anlaşılabilecek bir konuda ayrışır. Evet, burada tabi yani bir bütün olarak sunulmasının da işte referandumda toptan referandumda sunulması ve toptan oylanması. Ee, çeşitli işte Venedik Komisyonunun e, diye adlandırılan e, kurulun e, raporuna da ilkelerine de aykırı Orada bir, bir tartışması e, da var e, ama öyle bir tartışma var ama onu hukukçulara bırakalım evet. diyoruz. Yani ben evet. de raporu okudum. Orada bir ilke olarak koymuyor ama ikaz olarak koyuyor. Evet, aynı. Ee, diyor ben... ki yani böyle yapılırsa insanlar müşkül durumda kalır. Ancak şu yapılabilir diyor. Birbiriyle ilkesel, içsel olarak ilişkili olan maddeler bir paket haline gelebilir diyor. Ee, yalnız burada şimdi e, galiba AKP'den veya bir emin değilim yani savunanlar bu paketi diyor ki e, tamam bunlar da içsel olarak bantıdır. Çünkü eko şeyin, anayasanın daha demokratik olması için e, ortak noktaları vardır ama bu tabii laf değil. Çünkü anayasa yapıyoruz da ortak bir noktadır. E, o değil ...o içsel bağımlılık özde bir konudur. Konular... ...maddelerin atıf yaptığı konular arasındaki... ...ilişkili ilişki olması meselesidir. Halbuki bu paket... ...anayasanın... ...ele aldığı farklı konularda... ...çeşitli maddelere referans veriyor. O pek doğru değil ve bence... Benim kafamda bu e, Ostrogoski paradoksuna yol açan olayı yaratıyor Yani evet ben bundan çok yanayım e, Bu benim istediğim gibi değil ama doğru yönde e, Buna da karşı dediğim zaman nasıl oy vereceğim Yani bu soruyu e, doğuruyor Tabii böyle bir durumda çok tehlikeli bir olay oluyor o, Onu da dikkat etmek lazım İnsanlar bir elleriyle bir ayaklarıyla oy verirler Elleriyle evet veya hayır derler Ayaklarıyla da gelmezler oy vermeye Oy. O zaman tabi e, kestiremeyince çoğunluk oy vermeyenler, büyüyecek bir çoğun büyüyecek bir grup oy vermeyenler olunca bu da sakatlar. O da referandum halk oylamasının e, kabul edilebilirdiğini vicdani anlamda söylüyorum. Hatta bazı ülkelerde e, şey de var, yasal şey de var. yani katılım şundan az olursa o sayılmaz gibi. ona yol açabilir. Bunlara yol açmamak lazım. Önceden bunların ilgili önlemleri almak lazım. Niye durup dururken bir e, kalıcı bir tartışma ortamı yaratılsın? Önceden bunların tedbirleri alınırsa, yani tedbir de çok net bir konu. Tartışmaya açılması, insanların olabildiğince bunun tartışması. Bu tartışmanın tabii oturup da e, bilmem kaç yıl sürmesi gerekmiyor. Ama on beş de sığabilecek bir olaya da benzemiyor. Evet, e, bu... Daha, e, şimdi bugün e, gündeme geldiğine göre epey bir, e, yani bugün görüşülmeye başlanıyor Meclis Anayasa Komisyonu'nda ve epey bir uzunca bir süre e, tartışacağına be, benziyoruz. Bunun üzerinde konuşuruz daha herhalde. Tamam. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hasan Ersel'i ekonomi notuları. Tout on oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent de paysages en paysages et de visages en visages. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni Tous ces attrape cafards où l'on attend Le matin gris au cinéma de son whisky Ni tout cela, ni rien au monde Ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier Qu'au si vrai que la terre est ronde On n'oublie rien, de rien on oublie Rien du tout, on oublie rien de rien On s'habitue, c'est tout Ni c'est jamais, ni c'est toujours Ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit À travers le cœur, de gris en gris De pleurs en pleurs Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de femmes pour notre ennui que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier. Aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien. On oublie rien de rien On s'habitue, c'est tout Ni même ce temps Où j'aurais fait mille chansons de mes regrets Ni même ce temps Où mes souvenirs prendront mes rides Pour un sourire Ni ce grand lit Où mes remords Au rendez-vous avec la mort Ni ce grand lit Que je souhaite à certains jours Comme une fête Ni tout cela Ni rien au monde Ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier aussi vrai que La terre ronde On n'oublie Rien Sa vite, c'est tout. Jacques Brel'den dinlediğimiz çok ünlü şansonlarından bir diğeri On Nubli Yani hiçbir şey unutulmaz, alışılır, hepsi bu. Evet, Jacques Brel'in doğum gününü bir kez daha bir üçüncü şarkısıyla, şansonuyla tamamlamış olduk. Yani kutlamış olduk diyelim daha doğrusu. Ve birazdan ara vereceğiz. Aradan sonra da Ayhan Bilgen konuğumuz olacak. 10 Nisan'da yapılacak sivil ve demokratik anayasa mitingi var. Onun çağrıcılarından biri olarak bulunuyor. Kendisiyle bunu yani anayasanın tümden değişmesini isteyenler meydana iniyor şeklinde bir günlük gazetesinde de. Manşetten verilmiş yeni anayasa zamanıyla diye iki gün sonra gerçekleşecek olan bu e, miting üzerine Çağrıcılardan biri olan Ayhan Bilgen'le birazdan konuşacağız Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com Ve onun Açık Gazetesi Biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi bir konuğumuz var Ayhan Bilgen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş bulduk sağ olun evet, Konuşurken de ilk defa Radyoya gelmiş olduğunuzu da tespit ettik ve bu bizim ayibimizdi <gülüyor> diye düşündük sizin toplumsal mücadelelerde, hak mücadelelerinde oynadığınız rolü uzunca bir süreden beri takip ediyoruz zaman zaman da birlikte olduğumuz platformlarda oldu. Evet. Evet. Şimdi 10 Nisan Sivil ve Demokratik Anayasa Mitingi var iki gün kaldı. Onun üzerinde biraz Kadıköy'de değil mi? Bu, evet. Bunun üzerinde biraz çağrıcılarından biri olarak bizi aydınlatırsanız seviniriz. Estağfurullah aslında tabii e, her ne kadar son aylarda e, yani hükümetin hazırladığı paket üzerinden bir anayasa tartışması e, toplumda ciddi bir saflaşmayı, ciddi bir kamplaşmayı oluştursa da biz e, Ekim ayında bir konferans düzenledik Ankara'da. iki günlük bir konferansdı. E, 70 civarında çağrıcımız vardı. E, 30 kadar sivil toplum örgütü yine 15 civarında siyasi parti ve oluşum konferansa katıldılar. Bu konferansın sonucunda aslında yani kalıcı olarak bir anayasa inisiyatifi oluşturmak, sivil bir inisiyatif oluşturmak yönünde bir karar, bir irade çıkmıştı. Daha sonra daha çok çağrıcılarla ve destek veren kuruluşların temsilcileriyle İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da danışma toplantıları yaptık ve bu toplantılardan şöyle bir karar çıktı... Yani bir büyük mitingle, bir etkinlikle platformu duyuralım, kamuoyuyla tanıştıralım. Daha sonra da yerel konferanslarla, panellerle, etkinliklerle anayasa talebini toplumsallaştıralım. Bizim aslında hani en temel hedefimiz yola çıkarken başlangıç noktamız buydu. Daha önce tabii bu yönde çalışmalar yapan çeşitli anayasa girişimleri vardı. Onların temsilcileri de aramızda birlikte çalışıyoruz. Onların tecrübesi, onların nereye kadar bu işi getirip getiremediğine dair değerlendirmeler de yapıyoruz. Ve buralardaki en somut öneri olan işte İstanbul'da bir büyük miting talebi kararlılığıyla yola çıktık. Ama tabii hemen ardından işte AKP'nin hazırladığı paket gündeme oturunca da biraz bizi zorladı doğrusu. Evet ama tartışmalar da devam ediyor. Daha mesela bugün gözümüzde ilerleyen bir şey vardı. Bir şeyde BBC Türkçe servisinin Işıl Karakaş'la Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi Işıl Karakaş'la yaptığı bir söyleşi de. Bu yönde bir görüş belirttiğini de görüyoruz e, Yargıncı Hanım'ın. E, benim görüşüm bu tarz ufak tefek değişikliklerle makyajlanarak 1982 Anayasası'nın otoriter yapısının giderilmesi mümkün olmadığıdır diyor görüşüm. Evet. Değişiklikler ufak tefek olsa bile toplumdaki her kesimin ve görüşün üzerinde uzlaşabileceği bir şey yani bir asgari müşterek bulunabilir diye düşünüyorum. Bu olmadan da anayasa değişikliği hazırlanmasını doğru bulmuyorum demiş. Aslında bizim e, yani bileşenimiz, platformumuz da tam böyle bir yerde duruyor. E, yani biz e, mevcut anayasayı savunmakla e, ya da işte bunda küçük değişiklikler yapmak arasında bir tercihe mahkum olmadığımızı, köklü bir değişiklikten yana başlangıcı özellikle altını çizerek ifade ediyorum, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilkeleri bunlar tartışmaya açılmadıkça bunlar evrensel standartlara temel değerlere, insani değerlere uygun hale getirilmedikçe Türkiye'de ne kurumlar arası gerilim, yine tırnak içinde tabi ifade ediyorum ne de toplumun kendi içindeki gerilimler toplumla yönetici erk arasındaki gerilim aşılamayacak dolayısıyla köklü bir anayasa değişikliği aslında bizim de talebimizin temelini oluşturuyor evet şimdi nasıl bu Köklü değişiklik deyince tam bir mutabakattan ve köklü bir değişiklik talebinden bahsediyoruz. E, neler içermesi gerektiği böyle bir e, mitingde e, konuşulacak mı yoksa? Aslında yani biz kendi çalışma e, sürecimizle ilgili şöyle bir değerlendirme yapmıştık. Biz e, tabii ki ne istediğimize dair e, çok somut ve ayrıntıya girdiğimizde doğal olarak aramızda farklı eğilimler var... E, daha işte yani liberal temel işte birinci kuşak haklar üzerinden yaklaşanlar var. Daha muhafazakar bir noktadan yaklaşanlar var. Sosyalistler var, Kürtler, Aleviler. Yani toplumun aslında kendi durduğu yerden mağduriyete uğrayan, haksızlığa, ayrımcılığa, dışlanmaya uğrayan ve bunun sebebini de anayasaya dayandıran birçok kesiminin temsilcileri var. Dolayısıyla çok somut taleplere ayrıntıya girmek yerine biz bir bu anayasa kökten değişsin birinci cümlemiz. ikinci cümlemiz de bunun ilkeleri eşitlikçi olması, özgürlükçü olması, katılımcı olması, çoğulcu olması gibi... Temel ilkeler üzerinden şekillensin, gelişsin. Burada çünkü öncelikle bu talebin toplumsallaşması bizim için kritik önem ifade ediyor. Yani ne hükümete destek vermek ne de işte onun karşısında dokundurtmayız diyen cephenin safında yer almak bizim açımızdan, bizim platformumuzun üyeleri açısından mümkün değil. Yani daha uzun soluklu bir mücadeleyi düşünüyorsak daha kalıcı bir birlikteliğin de belki kurallarını hani ortaya koymak durumundayız. Ben izninizle burada aslında i̇şte. bir çelişki gibi gözüken bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hani özellikle mevcut pakete destek verelim e, diyen ama yeterli bulmayan paketi ciddi bir eğilim var... E, bu eğilim tabii ki bir iyi niyet taşıyor. Yani hatta bunu işte bazı hocalarımız, akademisyenler, işte siyaset bilimciler şeyle tarif ediyorlar. İşte domuzdan bir kıl koparmak bile diye başlayan cümleler kuruyorlar televizyon ekranlarında, köşelerinde. E bu bir mantık tabii yani hani saygı duyuyoruz. Ancak bir şeyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bir e, sivil güçler, muhalif güçler yani iktidara destek olmak ya da olmamak üzerinden bir duruş belirlemezler. Onlar taleplerini bir bütün olarak ortaya koyarlar. Çıtayı nerede hani görmek istiyorlarsa onu ortaya koyarlar. Bu denge ve denklemi dikkate alacak olan, bunun hesabını yapacak olan toplumsal dinamikler değildir. Bir kere bunun hani altını çizmek lazım. İkinci önemsediğimiz nokta hükümet daha çok şunun altını çiziyor. Diyor ki yani bütün değişiklik zor, daha çok gerilim yaşarız. Böyle küçük adımlar atarsak hani mesafe alırız. Ben tam tersine düşünüyorum kişisel olarak. Eğer toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini harmanlayan elbette ki yani bireysel özgürlükler üzerinden, topluluk hakları üzerinden harmanlayan bir bütün demokratikleşme tavrı ortaya koyarsanız daha tutarlı savunu yaparsınız. Aksi takdirde doğal olarak hani şu anda en çok yapılan eleştiriler, ...ki AKP'yi destekleyen bir takım çevrelerin de yaptığı temel eleştiri... ...yani ne yargı reformu bundan ibaret olabilir Türkiye'de... ...hani sadece bu iki kurumun üyelerinin belirlenmesinden ibaret bir yargı reformu sorunu çözer... ...ne de demokratikleşme sadece yargı reformuyla gerçekleşebilir. Yani Türkiye'de özellikle de hani bu paketin en büyük çelişkilerinden birisi... ...12 Eylül Anayasası'nın bize armağanı Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılmasıdır Hani sorumsuz ama yetkili bir Cumhurbaşkanı konseptidir... Şimdi hani meclis dersek işte AKP'nin diyorlar dolayısıyla biz de Cumhurbaşkanı'na yetkileri veriyoruz. Meclisten alıyoruz hani meclise devreden bir paket vardı önce sonra ondan geri adım atıyoruz. Bu çok hazırlıksız olunduğunu çok hani tutarlılık kaygısından uzak davranıldığını gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artırmak aslında devleti güçlü kılmak çabasının yansımasıdır. Evet bu çok benim de. Naçizane dikkatimi çeken hususlardan biriydi Şahin Alpay'da çeşitli yazılarında zaman da buna değiniyor. Yani Türkiye'deki gibi mesela demiş son yazılarından birinde Anayasa Mahkemesi üyelerini tek başına Cumhurbaşkanı'nın seçmesi başka hiçbir demokraside görülmeyen bir uygulamadır diyor. Şimdi bunun nedeni 1982 Anayasası'nın Cumhurbaşkanlığı'nı demokrasi üzerinde bürokratik, bürokratik vesayet kurumlarından biri olarak tasarlamış olmasıdır diyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta çünkü eğer bütünüyle bu bürokratik vesayet kurumunu değiştirmeyi hesaplamıyorsak o zaman anayasada da ciddi bir demokratik değişiklik toplum için demokratik bir... E, Evet, evet. Ortam olmuyor Sa demekti. Sayın Madre, yani burada aslında hem bir hazırlıksızlığı aslında hani gösteriyor. Yani bu kadar kritik bir sorun Türkiye demokratikleşmesi açısından anayasa değişikliği gibi kritik bir soruna dair bir ön hazırlık, bir sistematik çalışma yerine yani son dakikada Aklınıza gelen üzerinden bir konsept belirlemek gibi bir ciddi aslında hani sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ben mesela şeyi biliyorum yani 15. geçici 15. maddenin pakete girişi aslında paketle ilgili parti içi mutabakat sağlandıktan sonra nasıl bir paket olacağı yönünde sınırları netleştikten sonra bunu açıklamaya bir gün kala bir derneği bir düşünce kuruluşunu ziyarete gidiyorlar bu paketin hani en aktif işte Adalet Bakanı işte birkaç grup başkan vekili. O dernekte dernek yöneticileri diyorlar ki bu geçici 15. maddeyi de koysanız pakete iyi olur. İyi. Ve orada akşam hemen basına da sızdırıyorlar sürpriz diye ve o gün sabah biz işte birçok büyük gazetede sürpriz diye okuduk. Yani Türkiye'nin 30 yıldır tartıştığı darbecilerin yargılanması yani konusunun bu kadar hani böyle bir son dakika hiç kimsenin aklına gelmemiş ama hani keşfedilmiş bir şey gibi sunulması zaten bu konunun ne kadar hani sağlıksız götürüldüğünü gösteriyor. Bir de tabii hani bu katılımcı açısından çok ciddi bir e, sorun var şimdi 2007 seçimlerin hemen ardından bir heyet oluşturuldu Bunlar akademisyen, saygın toplumda bilinen isimler, konusunda uzman isimler. Bu paket ne oldu? Yani bunun akıbetini bir topluma açıklama, izah etme sorumluluğu olmaz mı siyasal iradede? Yani akademisyenler tek tek ben biliyorum hani bir takım platformlarda söylüyorlar paketin akıbetinin ne olduğuna dair. Hani vaktimiz olursa onu da paylaşırım tabii, ama tabii, ben bunu ben siyasal de... iradenin dönüp topluma demesi lazım ki ben şundan dolayı bu bütüncül değişiklikten vazgeçtim. O, ee, söyleyeceğim, o, onu zaten e, ben de oraya getirmek söyledim ama araya bir parantez açmama izin verirseniz ee, bu devrim sevim ayın çeşitli hukukçu iş, işin dünyasında insanlarla yaptığı bir e, yani kanaat önderleriyle yaptığı bir dizi vardı orada Turgut Tarhan'ın şeyde bir Üniversitesi profesörü söylediği çok e, tam da sizin söylediğiniz noktaya değiniyordu yani 15 madde dediğim şey işte bu darbeyi yapanların 12 Eylül darbesini hazırlayanların sorumsuz tutulması hiçbir şekilde yargılanamaması hesap vermemesini ebediyen bunu garanti altına alınan madde. Şimdi böylesine temel toplumun en temel e, sosyal konusu halinde ele alınabilecek bir şeyi bu kadar böyle gayri ciddi bir şekilde hadi onu da koyalım diye şey yapmak meşruiyet açısından tartışmaya açıyor diyordu Turgut Aranlı herhalde siz de yani, tabi bir, bir şey... o bir de e, yani genel paketin hani ruhu ki anayasaların ruhu yani, diye bir ruh. kavram vardır. Evet. Yani hangi mantık üzerine kurulduğu ve e, yapılan değişikliklerin bununla tutarlı, uyumlu olup olmadığı konusu çok önemlidir. Türkiye e, yani 367 krizini yaşadığında 2007 seçimlerine giderken yani bir e, hani ucube çıkışla aslında o krizi açtı. O ucube çıkışın bedelini daha çok ödeyeceğiz biz. Henüz e, yani bunu yeterince yüzleşmedik. Yani cumhurbaşkanlarıyla hükümetler arasındaki yani yürütmenin iki başı arasındaki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 gerilimi aşmanın yolunu Türkiye Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlamakla bulmak yerine hani madem bizden bir Cumhurbaşkanı uyumlu bir Cumhurbaşkanı formülü ile Cumhurbaşkanını bir de halka seçtirip aslında hani fiilen Cumhurbaşkanını başbakanın e, çok hani kıyaslanmayacak kadar doğrudan seçildiği için üzerine çıkaran bir yere oturttuk şimdi hani bir yanlıştan başka bir yanlışla çıktık aslında biz e, dolayısıyla da burada aslında hani o pakette dahil o gün referandum'a giden ve hani çıkar ortaya çıkan sistemde dahil ciddi bir ruh sorunuyla karşı karşıyayız. Yani hangi paket, hangi ruha hizmet ediyor, hangi mantık taşıyor? Şimdi ben biraz önce onu ifade etmek istemiştim evet. aslında. Ee, yani bu akademisyenler e, hani <gülüyor> Sayın Özbudu'nun başkanlığında evet. o çalışmayı yaptıktan sonra şöyle bir noktaya ulaştıklarını e, özel ortamlarda paylaşıyorlardı. Diyorlardı ki e, yani <gülüyor> biz bir çalışma yapıyoruz. Ortaya örneğin işte Yurttaşlık tanımı ile ilgili bir çerçeve koyuyoruz o siyasetçilerde iktidar mensuplarında bir takım rahatsızlıklar uyandırıyor. Ya acaba şöyle de olmaz mı falan diyorlar. O acaba şöyle de olmaz mı tarifleri bir süre sonra ortaya çoktan seçmeli bir anayasa paketi çıkarttı diyorlar. Evet. Yani önlerine şey koymak zorunda kaldık. İşte yurttaşlık tanımı şöyle olsun, böyle olsun böyle olsun. İşte yani eğitim, resmi dil, neyse bütün konular yani yargı, bütün bu alanlar böyle çoktan seçmeli bir paket. Bu şunu Öl gösteriyor şey ki sınavına, e yani, evet. bir şey. yani zihninizde bir bir tercih yapmamışsınız yani göze almıyorsunuz tümden bütüncül bir demokratikleşmeyi yani bir taraftan dengeleri gözetiyorsunuz bir taraftan kendi pozisyonunuzu dikkate alıyorsunuz yani sizin lehinize olacak olmayacak tartışmasını yapıyorsunuz böyle olduğu zaman da etik olarak da zaten hani demokratikleşmenin altyapısını henüz kurmamış oluyorsunuz. Ama bu evet ve hayır üzerinden gidecek olursak son çünkü konjonktürel konu bu. Ee... Evet cephesinde hayır cephesinde benim daha çok ilgimi çeken e, noktası şu anayasa gibi çok daha geniş çok daha toplumsal zemini büyük ve uzun vadeli bir işten bahsediyoruz sonuçları açısından. İki taraf açısından da çok konjonktürel bir konu yani bugüne dair bugün üzerinden ve e, bugün ne faydası ve ne zararı olacağı üzerinden konuşulan bir konu. Bu genel anlamda nereye oturuyor Türkiye'de onu çok çıkartamıyorum. Şimdi, aslında e, yani ben hani e, o söylediğiniz noktanın teknik olarak da çok ciddi bir sorun çıkaracağını düşünüyorum. Yani bazıları işte bazı siyasi partiler tek tek oylansın diyorlar. Teknik olarak evet. imkansız. Yani 20 küsür maddeyi sandığa girince insanların nasıl tek tek yani oylayacağını düşünemezsiniz. Mantıklı olan tek oylamadır. Ama tek olsun dediğinizde de onun bir bütünlük ifade etmesi lazım. Yani birbiriyle ilgili bir paket olması lazım ki insanlar diyecekler ki ya eski anayasa devam ya yeni anayasa diyecekler. Ama şimdi siz yani ombudsmanla işte getirip hani yargıçların... İşte üst kurulunun nasıl oluşacağını aynı pakette sunduğunuzda ombudsman gibi tartışmasız hani ana muhalefet partisinin de birçok çevrenin evet bu olmalı dediği bir kurumla yani çok tartışmalı bir maddeyi yan yana koyup hani birinin yanında öbüründe kurtarma falan gibi böyle taktiksel yaklaştığınızda aslında bence ana muhalefet liderinin tezine hizmet eden bir tutum içerisine giriyor iktidar. Neden böyle oluyor? Yani ana muhalefet partisi de diyor ki o zaman yani uzlaştığımız işte getirin beş maddeyi neyse ya da işte yani Yargıtay Başkanı benzer bir tez savunuyor. Getirin diyor önümüze işte şu, şu kurumlara ben de evet demek istiyorum. Şimdi madem bütününü değiştirmiyorsun o zaman uzlaşılabilir daha mini bir paketle gel. Madem uzlaşmayı önemsiyorsun. E, Yok hayır. Man Mantıken yani, evet, de bu mantık tabi, yani, evet. De, Yok eğer hani ben çok uzlaşmayı önemsemiyorum. Bildiğim oraları yapacağım diyorsan o zaman niye bir bütün olarak hani bu gerilimi göz almışsın hı hı. madem bir bütün olarak demokratik anayasa hamlesini yapmıyorsun çünkü her aşamada her kriz yaşandığında başbakan başbakan yardımcısı çıkıp diyor ki bu anayasayla olmaz ve artı bir cümle daha kurulmaya başlandı işte bu yamalı bohçaya döndü küçük değişikliklerle bu artık hani kurtarlamaz falan şimdi hem bunları söyleyip hem de bir kez daha bunu tekrarlamak çok ilginç bir evet, durum aslında bu sizin dediğiniz çok bizim de aramızda ve bazen mikrofonda da konuştuğumuz bir şey. Yani e, Işıl Hanım'la Karakaş'ta yapılmış bu mülakat gerçekten ilgi çekici. E, diyor ki e, gerçekten de anayasa bir uzlaşma metnidir. Yani uzlaşmanın da ötesinde anayasanın bir toplumsal pakt, bir mukavele niteliği taşıması, özelliği taşıması gerekir. Yani toplumun tüm kesimlerinin. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin katkısıyla hazırlanması gereken bir metin olduğunu düşünüyorum. Türkiye maalesef 1982'den bu yana aynı anayasa ile yönetiliyor. Şimdi değişiklikler yapıldı diye düşünüyor insan tabii ama onu da getiriyor devamını yargıç Karakaş. Diyor ki benim görüşüm bu anayasanın tümüyle değişip bir toplumsal uzlaşma zemininde bir toplumsal pakt yani sözleşme özelliği taşıyacak şekilde yeniden yapılması gerektiğidir. Bakın 16 defa değişti bu anayasa. Bu 17.si olacak herhalde. Başlangıcı yani anayasanın ruhunu siz de bunu söylediniz biraz önce. Anayasanın ruhunu oluşturan bölümü değişti ancak o ruh her yerinde devam ediyor demiş. Önemli bir tespit gibi geliyor bana bu. Otoriter yapı diyor anayasanın iliklerine sinmiş durumda. Dolayısıyla istediğiniz kadar değiştirin başka bir yerden başka bir maddesi Avrupa standartlarındaki bir demokrasiye aykırı unsurlar içerebiliyor demiş. Biraz önce sizin sözünü ettiğiniz bu anayasanın ruhu ve rejim aslında evet, evet. demokrasiye geçme meselesini. Yani aslında hani o kadar ilginç bir durum yaşıyoruz ki. Yani mesela şu maddede hani en başındaki işte devletin ülkesi ve milleti diye başlayan madde hani evet. devamının tartışmasını bir evet. tarafa bırakıyorum. Biz hala devletin ülkesi, devletin milleti mantığını evet. bile aşamıyorsak, bunda bir uzlaşma olmuyorsa yani hala biz orada durmak istiyoruz falan diyorsak zaten yani HSK üyelerinin kim tarafından atandığının hiçbir önemi yok. O zaman dönüyoruz demek ki biz bu mantığı tartışacak bir güç ve niyet taşımadığımız için yani ya benden biri olsun bari hiç olmazsa. O hani insaf eder, merhamet eder ve iyi yorumlar, hani iyi kararlar alır falan gibi bir mantığa giriyoruz. Böyle bir demokratikleşme süreci ben bilmiyorum. Yani dünyada hani böyle köklü değişiklikler kırılmalarla, tartışmalarla, yoğunlaşmalarla olur. Yani benden biri olduğunda hani bu iş çözülür, hallederiz falan mantığı üzerinden böyle bir ruh değişikliği, bir hani yapısal sorunu çözmek mümkün olmayacak. Ve daha hani ben kişisel bir kaygımı daha paylaşayım. Bu evet. Nisan ayı içerisinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda belki Dar Partisi'nin kendi içindeki bir takım tartışmalar doğrultusunda paketten çok ciddi geri adımlar atılabileceğinin kaygısını da taşıyorum. Ee, yani evet yani paketi yani başka krizlere sebep olmasın diye... Unutma ihtimali dahil olmak üzere söylüyorum bunu çünkü zaman zaman Türkiye bunları yaptı, yaşadı. Çok yani bir yere kadar yapıp sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam hani e, tercihi yapılabiliyor. Yok hayır e, yani bu bir e, yani ne pahasına olursa olsun sürdürülecek bir şeyse de o da aslında erken seçimin hani planlı olarak götürülmesi gibi geliyor bana. Görüyor yani musun? Kök... Her şey seçime endeksleyen bir kök... arkadaşımız var. Kök... Köklü bir demokratikleşmeden çok e, yani seçime dair hesaplarım ben daha ağır bastı düşüncesindeyim. Peki Ayhan Bey o zaman ne yapılabilir? Ee, biraz da daha biraz vaktimiz var. Ee, şeyi de konuşmalıyız. Yani bu 10 Nisan'daki e, Kadıköy'de yapılacak mitingde e, öne ne yöne evet. götürülmek e, isteniyor toplumun? E, yani aslında biraz yendirilip? önce Aviv'in de ifade ettiği hani bu evet hayır e, yani denkleminin ötesinde bir iradenin bir toplumsal iradenin ortaya çıkması gerekiyor yani burada toplumdaki dinamikler işte kendisini nasıl tarif ediyorsa sivil toplum kuruluşu demokratik kitle örgütü eğer geleceğine müdahil olmak istiyorsa geleceğine dair inisiyatif almak istiyorsa. Edilgen ve pasif bir e, tutumdan vazgeçmesi gerekiyor. Yani ben tırnak içerisinde hani bir şey üçüncü yolculuk, pasif üçüncü yolculuktan vazgeçilmesi gerekiyor. Tam tersine olabildiğince aktif, olabildiğince değiştirmeye dair özgüven taşıyan. Yani biz alanlara çıkabiliriz sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun her köşesinde anayasa tartışmaları yapabiliriz. Bu konferanslarda, panellerde doğru olan tutumu e, ve yani insanlığın tecrübesini işte başka ülkelerdeki demokratikleşme süreçlerinde Türkiye'nin birikimiyle neyse arka planıyla kendine özgü koşullarıyla bir biçimde buluşturarak bir değişim iradesini toplumsal zeminde inşa edebiliriz. Öncelikle yani mitingin bence hani asıl hedefi buna dair bir özgüvenin ortaya çıkması olması lazım. Çünkü yani biz bu miting sürecinde bu tartışmaya çok şahit olduk. Yani işte bir kısım kuruluşlar, yapılanmalar. Ya siz bu mitingi düzenleyerek işte iktidar partisine destek vereceksiniz. Bu evet. zamanda anayasa tartışması yapmak buna hizmet etmektir. Gelin işte emeğin sorunlarını tartışalım gibi mesela bir tepki verdiler. E gayet ama tabii ama yani tam tersi bunlar... de söylemek mümkün. Yani ana i̇ktidarın <gülüyor> tabii ters, şeyini tersi de baltalıyorsunuz. Tabi tersi de oldu. Tabii yani Bazı muhafazakar kuruluşlar da yani siz burada sonuç itibariyle hayır diyeceksiniz. Dolayısıyla da yani biz burada yokuz dediler. Şimdi bir hani İnsanların bir taleple ilgili e, özgüvenleri varsa, kendi söyledikleri söze inanıyorlarsa, itibar ediyorlarsa o sözü kimlerle birlikte söyledikleri üzerinden bir daralmaya gitmezler. Tam tersine ne kadar çok farklı güçle birlikte söylersek o kadar etkili olur diye bakarlar. E, birincisi bu. İkincisi yani bu şunun mu işine yarar, bunun mu işine yarar denkleminden çıkıp biz ne istiyoruz konusunda ısrarlı, kararlı bir tutum ortaya koyarlar. Ben hani bu açıdan aslında 10 Nisan mitinginin bir sınavı geçme, bir rüşd ispat etme, belki bu anayasa çalışmaları sivil işte bir inisiyatifin inşası açısından, demokratik bir birliğin birlikteliğin inşası açısından böyle bir kritik önemi olduğunu düşünüyorum. Yani orada söylenecek sözlerden belki daha önemlisi birlikte durabilmemiz, bunu becermemiz ve yani o taleplerimizin hiç olmazsa temel taleplerimizin asgari taleplerimizin üzerinden bir mücadeleyi bundan sonra da bir ortak dil geliştirerek bazen farklı söylemlerimizi farklı tarzlarımızı birlikte yani ayakta tutarak birlikte devam ettirerek bir yapılanmayı, bir kurumsallaşmayı tırnak içerisinde tabi bu ifadeleri kullanıyorum. Yani bir tabela asmak falan değil niyetimiz ama Türkiye'de kalıcı, uzun soluklu bir anayasa inisiyatifi doğsun istiyoruz. Hani bunu da yani böyle bir katı kurallara, katı hiyerarşilere bağlamak yerine gerçekten halkın içerisinden bir inisiyatif, kim katılmak, neresinde olmak istiyorsa böyle bir süreç başlasın istiyoruz. Aslında yani pek bir... çok kesimden de katılımcıları olan bir inisiyatiften bahsediyoruz. Biraz aslında içeriğinden kimlerin evet, olduğundan vesaire bahsedersek bir cümleyle şeyi de söyleyeyim yani tabandan gelen bir hareket inşası söz konusu diye anlıyorum ben bunu. Sayın Madre yani Türkiye'de hani aydınların da örgütlerin de anlamı sadece toplumu harekete geçirebildiği kadar vardır hepimiz Aynen. için. Yani hani bunu ifade etmeliyiz. Örgüt fetişizmine gitmenin de ya da aydın kahramanlıkları icat etmenin de ötesinde yani gerçekten bu ülkede ezilen, ayrımcılığa uğrayan, dışlanan, neyse kendisini ifade edemeyen, kimliği bastırılan... Kim varsa hangi inançtan, hangi cinsiyetten, hangi sınıftan yani bu insanların e, kendilerini yeniden hayata dair mücadelenin içinde hissedecekleri, toplumsal çabanın e, değiştirme iradesinin içinde hissedecekleri bir iradenin doğması gerekiyor. Bu iradenin doğmasında da eğer biz tabela yarışına girersek hani hangi örgüt önde gözüküyor ya, ya da işte kim hani kim kürsüde var. daha hani iyi konuşacak falan bu tartışmaya dökülürse bu iş bunu öldürürüz, daraltırız ama öyle değil de hani gerçekten halkın tabandan kendisinin yani devletin hazırlayıp önüne koyduğu bir tercihe mahkum olmadığını, kendi anayasasını halkın kendisinin yapabileceğini elbette ki teknik anlamda son oylaması parlamentoda olur, o işte kurucu meclis mi olur, mevcut meclis mi olur bu tartışmaların ötesinde bu ülkede yani ister yoksulluk ister yolsuzluk, ister yasaklar o başbakanın saydığı meşhur yerlerden dolayı kim ne haksızlığa uğruyorsa bütün bunların ancak bir köklü anayasa değişikliğiyle bir yeni toplum sözleşmesiyle aşılabileceğine dair inancı iradeyi bizim inşa etmemiz gerekiyor. Yani bu mitingin aslında katılımcıları bu anlamda hani her ne kadar süre içerisinde bu çalışmalar içerisinde bir takım çekinceler olsa da hala oldukça geniş aslında. Hani iyi bir miting ortaya çıkacağına inanıyoruz bu anlamda. Yani sosyalist partilerden işte yani Kürt Hareketi'ne, işte kadın örgütlerinden, Alevilere, işte genç sivillere, insan hakları örgütlerine kadar, emek örgütlerine, sendikalara kadar ciddi bir katılım var. Burada hani belki daha rahat bir çalışmayı çalışmanın içerisinde olanlar hani daha iyi anlayacaktır. Daha homojen bir yapıyla sürdürebilirdik. Yani daha tartışmasız, daha işte bildiğimiz gibi bildirgiler yazabildiğimiz metinler çıkarabilirdik ama ben Türkiye'de bunun zaten defalarca denendiğini biliyorum. Yani evet. anayasa çalışmalarını ben 90'lı yılların sonunda Hakishin yaptığını hatırlıyorum. Evet, yani ya birçok kuruluş 78'ler'e. Ama mesem istiyorum programları. <gülüyor> evet, evet. Aylarca devam. Yani etti. ama burada belki daha orijinal olan, daha belki hani heyecan verici olan, yeni olan şey. Daha o farklı ve çoğulcu yapıyı Önce kendi aramızda inşa edelim Biz hükümete diyoruz ki hani Katılımcı çok olsun doğru. çoğulcu olsun evet, Ama biz birbirimize tahammül edemezsek yani Birbirimizin renklerine sloganlarına Tarzına tahammül edemezsek Zaten biz birlikte yaşamayı henüz yeterince hani Hak etmiyoruz demektir e, ka, e, Şimdi bu Kadıköy'de oluyor Biraz da teknik şeylerin üzerinde Duralım ayrıntıları evet, üzerinde e, Cumartesi 12. günü Cumartesi. E, Saat e, 13'te Natilius'tan yani buluşmayla bir yürüyüş korteji biçiminde tabii Kadıköy İskele'ye doğru inilecek. Yani orada isteyen her yapı, birey kendi pankartını, sloganını neyse yani getirebilecek bayrağını filamasını bu anlamda bir kısıtlama yok. Ama bizim ortak sloganlarımız da var. Onların hazırlandığı işte pankartlarımız var ...daha çok belki onların hani alanda... ...kendisini hissettirdiği... ...işte eşitlik için anayasa istediğimizi... ...özgürlük için, inanç özgürlüğü için... ...emek için, barış için, kadın için... ...bu temel sloganlarımız üzerinden... ...bir belki hani birlikteliği... ...bir ortak fotoğrafı... ...vermek ama bunun yanında bu fotoğrafın... ...içerisinde yani kendisini... ...farklı bir tarzda... ...ifade etmek isteyen herkese de açık olduğumuzu... ...ifade etmeliyiz. Evet yani... Umut, umutluyuz aslında kalabalık bir e, kitlenin e, bu sizin de sözünü ettiğiniz gibi birlikte durabilme iradesini gösterebileceği bir toplantı olmasını dileyerek e, bitirelim. Ayhan Bilgen çok teşekkür ederiz. Ben Gayet teşekkür ediyorum. Gayet aydınlatıcı oldu bizim için. Bu fırsatı için. verdiğiniz için sağ olun. Sağ olun. E, galiba burada bitiriyoruz da programımızı. ...Billy Holiday'le ile bitirelim... ...onun da doğum günüymüş... ...Billy Holiday'in... ...Amerika'nın çok bilinen... ...siyahi caz ...şarkıcısı ve bestecisi... ...aynı zamanda... ...onun ünlü şarkılarından biri... ...What a Little Moonlight Can Do... ...yani kendi bestesi değil tabi ama... ...onun çok meşhur ettiği ve... ...beraberinde de... ...gernetist... ...Tony Scott'u da dinleyeceğiz... What a Little Moonlight Can Do dinliyoruz şimdi ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. to you Even love. Your hearts are fluttered all day long You only stand across your poor town huh? Just will not have a way Speed speak feel you get more you can't resist him alarm you sing when you have kissed him is I oh, what little more like you ever water just tonight Hey. A açıkk kastenin tekrarını gece 0 itibaren dinleyebilirsiniz.